Yani ben şey söyleyeyim diye yani böyle biz meykr e, şeyi anlatacağız diye sizi sorum sorabilirsiniz bununla ilgili meykr kelimesine bizim yaklaşımımızda sanıyorum yani çok öyle olması gereken bir işi falan filan yani, gibi. Evet aslında meykr kovdunuz saat gibi bir tür şey şu e, Çok biraz çünkü çok hızlı kubbelleşecek ve 5 yıl sonra kimse kullanmayacak, kendi yongu bunun farkındayız yani. Ee, ama getirdiği bazı artılar var. Bazı düşünce şekilleri var. O, ne yazılan kısa kısa onları birazcık eğilmesin doğru anlaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani, Tanımınız şey yani sağlı sorgulmuştuğunuz şeyler. Yani, bizim proçet açımızda direk yani, sözlük tanımıyla mektubunun tam biraz da kopuyor. Biraz daha hani buradaki blok aldaki e, tekrar yürümlülmesiyle alakalı bir şey oluyor. Ee, Kabaca ama mevcut aslında nispet olarak kullanmasının sebebi e, bunun bir hangi hangi gen dolayısıyla insan bilgisini düzme ekersiniz biz iniz falan diye. Bazıdan çok. <gülüyor> <topisi. gülüyor> kendi, kendi için ne İnsan yerin burası. Daha. Yani kendi <gülüyor> içinizde bile bu iletişim sorunlarını yaşıyoruz. Yani, posteri insan eklerin başlı posteri bizim tam tersi söyleyeceğimiz şekilde yapıldığına. Ama o da okay yani, yani çok da böyle her şeyde doğru olacak kafasına gitmiyoruz. Çünkü birazcık mevrakiyet içinde aslında o da var. Birazcık e, hızlı ilerleme adına yani bir şeyler üretebilme adına e, bunlarla ilgili teorinin, tartışmanı bilmemdenin yolda şekillenmesi gerektiğini ve yeri geldiğinde oturup konuşmak gerektiğini sürekli konuşmak gerekmemek düşünüyoruz. O yüzden böyle sorunları da Şimdi, herhalde. Konum olarak e, proje olarak konusunu yapmaktan asla projelik yapmanın daha kısa süren bir ince olduğundan için sunum yapmak aslında pratik yapalım, onun ve onun üstüne konuşuyorum oradan sürekli ilgime kalıyorum yoğun üstüne tekrar fikirlerim şekillendiriyorum falan bir yani bir taraftan ticari anlamda lean startup ismine gidiyor bu da işte hani, kendi bütçenizi ürününüzü çıkarmadan önce sürekli insanlardan teklif alarak e, büyük maliyetleri girmeden yapacağınız şeyi daha doğru hareket etmekle alakalı ama bir taraftan da bir sunumun aslında daha günlük hayata entegre olduğu zaman kendi kişisel üretim kanallarınızı e, e, günün teknolojisiyle yeniden yorumlamakla alakalı. Yani bu kainat üstüsü içinde de geçerli, yazar için geçerli. Çünkü geleneksel üretim metotları e, demin senin dediğin konuşmaya bir şöyle bağlayacağım. E, çok aynılaştığı için içerikten kopmanızı sağlıyor. Yani bir gün Taksim'de bir miting olduğumuz an sürekli aynı belirtiyi duyuyor sürekli r r r r r için e, içeriği algılayamıyor hale geliyoruz. Bunları yeni e, teknolojinin veya yani bilim e, bilimcilerin e, entegrasyonuyla daha e, ayırt edilebilir hale getirmeleri aslında hayal Bunun için tabii bir taraftan bu mevcut versiyonumuzun. Hani open source veya JTK'nız gibi farklı lisanslamalar ve fikri sinayi haklar durumu giriyor işin içine. Ki bu konuda hala büyük e, sıkıntılar yaşıyoruz burada. E, çünkü genelde yaptığımız şeyi korumamaya çalışmak çok alışkan olduğumuz bir düşünce biçimi değil. E, ama yaptığınız şeyi korumadığınız zaman ancak başkası olup, olup onu senin düşündüğünden daha iyi bir noktaya götürülüyor. O yüzden de olabildiğince açık onlara çalışıyoruz. Burada da herkesin farklı metodları var. Yani e, benim kişisel tercih ettiğim metod mesela her şeyi ful, yazdığım tüm kodları her yerden eriştirebilecek şekilde açık koymak yerine projeleri koyup ben de iletişime geçenlere o kodları vermek üzerine e, veya yapmalarına yardım etmek üzerine. E, böyle birkaç tane farklı şey... Evet, burada var. şeyler var. Bu, mesela aslında bir şey, bu hikayenin hikayen kendi de... Ben bir tane böyle çocuklara... Bir buçuk sene önce İskele 47'de, İskele de bahsederiz birazdan, bir atölyemiz. Orada, ya mahalle çocuklar var, hani için gibi çocuklar onlar gelsin rahatlıkla iki saat böyle bir takılıp işler yapalım falan diye. Ekolojide i̇şte, bir şey var zaten, format, neydi? hani onu uygulayalım falan bir duyuru yaptık. Birisi Twitter'dan yazdı yani, ben galiba Barış yazdı ya yazdı. Ondan sonra biz 7-8 çocuk geldi olduk zaten, biz bir şeyler öğrenmeye başladık falan ve ben üniversite normal tasarım bölümlerine böyle proje, teknik beceriler üzerine bazı dersler veriyorum ee, aynı şeyleri çocuklara gösterdim tıkır tıkır hepsini öğrendiler falan böyle çok büyüleyici şeyler oldu yani saatte 2 saattir düşürken 4-5 yaşlarında çocuklar ciddi prodüksiyon yapmaya başladılar işleri üretmeye başladılar ve genelde ne yapacaklarını, niye yapacaklarını hiç konuşmuyor sadece işte bu ürün yapsın, sorusu varsa sorsun diye başladı. Ders anlatım yok, konu yok, hepsi farklı seviyede Herkes birbirine destek oluyor falan. Öyle bir yapıda. Ee, ve bizi de sıkılmamak üzere. Mesela mesela bir şey yoksa orada ben de oturup ben de takılıp çalışıyorum falan. Yani kendimi de eğitmen olarak görmemeye çalışıyorum öyle bir yerde. O da eğitmen de demiyoruz. Şimdi mentor ya da ninja falan demiyor. Oturup dojok şey böyle Neyse sonra bir gün ne yapıyoruz biz? Bir oturup bir yazı yaz Son yazı işte bu üçe falan mesela. Burada yazıyor. İşte, demin alttırma bir elektronik hikâyesinden mesela bu cümlelerin sahibi yok aslında yani. O deneyimden çıkan bir şey. Burada işte o bölmeyi biraz daha kavramsal olarak yapıyı bölmeyi, yani kodlama evet, önemli bir şey. Çünkü çok yetenekli artık bilgisayarlar yani şu anda böyle 30 sene önce bir, ya 20 sene önce bir şirketin dediği gibi bir IT ya da uzay çazı bir şirketin bilgisayarlarına şu sahip e bu kadar yetenekli var ki onu sadece 3-5 tane basit şey için kullanıyoruz ya. O yüzden programın aslında insanı özgürleştiren bir şey. Çünkü dijital bir fabrikanız oluyor bir anda ve onu kullanabiliyorsunuz. Ve mantığı çok farklı. E, hack etme aslında normalde kültürde hep olan bir şey. E, her zaman var olan bir şey ama 20. yüzyılın gelişiyle Endüstri objesinin artması e, bunu engellemeye başlıyor. Ve sonra onun üzerinden tekrar hack kendini tanımlıyor. Onu bozma üzerinden. Yani erdemli mi var derdendiğimizin işte yoğurt kabından saksı yapan anne yapılır işte mesela, o çok doğru bir kavram yani bunu bozmak doğru kullanımın dışına çıkarmak. aslında 20. yüzyıldan önce bu zaten çok geldi çünkü zaten öyle bir şey yok her ortamda her malzeme oyuncak siz onlarla oyun yapmanız gerekiyor ama 20. yüzyıl oyun yüzyılı yani oyunlar geliyor filmler geliyor sonra 20. yüzyıl sonunda insanlar tekrar bunları bozabilecekleri araçlara sahip olunca ...o popüler kültürün ürettiği şeyleri alıp tekrar alt üst edip kendi oyuncaklarını yapmaya başlar ve 21. yüzyılda bunun çok ağır bastı ve o büyük, dev gibi gözüken firmaların battığı ya da değersizleştiği ya da kendi konumuna geri çekildiği bir anları gösteriyor. O yüzden kelimesi önemli oluyor ve şey anlamında da çok önemli mesela, iş anlamında ya da bir sanatırımları için de çok önemli. Yani mesela burada konuşuyoruz ya sanatırımları, sorunları, bilmem nere, şunlar bunlar giriyor sürüdük konuşmaya abi bunu nasıl çözeceğine dair böyle otorite şöyle bir iş yapalım falan diye düşünmek yerine gerçekten sürecin gidecek birkaç tane bir ağır işi her şeyi kendi yerine tekrar oturmasını salmak gerekiyor. Maker'da e, o üretimin yeni araçlarını, yeni metotlarını yani ne gibi işte ah, çok iyi bir fikrim var ama param yok. Evet abi crowdfunding var. Hadi gürü iyi fikirse herkes ikna olursa aç yapılsın işte mesela. Ya da ama yok, para değil, çok insan lazım yani. Mesela şey vardı, çok iyi bir fikir vardı, yaygınlaşmadan evet. çıkacak ya da bir Çünkü çok güzel, Çünkü şöyle mahallenizde şey diyorsunuz. Ya işte yandaki okulun duvarı kırılmış, ben onu yapmak istiyorum. Ee, ama şimdi tek başınıza gidip yapmaya kalksanız deli derler. Hani ne yapıyorsun, niye buluşuyorsun, manyak mısın falan diye. Dışlarlar. O yüzden internetten şey açıyorsunuz mahallenizde. Ben maalesef o konu duvarını yapmak istiyorum ama benim gibi 20 kişi daha varsa diyorsunuz. 20 kişi olduğu anda hop buluşuyorsunuz, gidip yapıyorsunuz ve bir anda o garip şeyinden kurtulmuş oluyorsunuz. Mesela bu bir craft sourcing modellerinden sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü oynayacak şey var. Yani bizim bugün yürüyüşleri yapabilmemizin işte efendim orada ilginç etkililikler yapabilmemizin sebepleri bu craft sourcing metodlarının yavaş yavaş kültürün içine gelmesi. Bu mesela maker dediğimizde sadece Malzeme üzerinden değil, ee, bu tip yeni düşünme ve örgütlenme metodları üzerinden de düşünmek istedik. Ben demeliyim, yani 12 yaşındaki bizim işte farklılardan bir aileler böyle oturuyordu. İşte bana bir soru sordu, ben de geçtiğimiz sen başından araştırıyorum. Sonra onu çalışmaya davet ediyorum. Ayper durum geldi dedi. O da şey dedi. Ee, bayağı, işim var ya bir şeyim var, YouTube'de oradan bakayım dedi. Ben de o, bu kadar da şey olmuyor diye, yani, dijital olmuyor, niye yani? yani. Yok yok ondan demedim dede, bu şey soruyor, başkaları da bakarmış, ben de sizin ona bakarım dede. Ha falan dedi, böyle bir kaldırıyor, <gülüyor> çok kaldırıyor. Mesela onun kendi Youtube kanalı var, çözdüğü problemleri oraya çekip koyuyor, yaptığı şeyleri koyuyor vesaire. Bu tip şeyler, ya yani onları Söğütçe dediğimi, mesela diyorum, e, online üniversite dersleri açık, mesela kimler takip edemiyorum ama şu anda galiba öyle 5 bin tervan ders açık ondan geriden. Çok ciddi bir yapı var. Ben deli gibi derslere girip böyle bir şeyler öğreniyorum falan zamanlarım oldukça. Yani üniversitenin o hani hocam dersinizde dışarıdan hızla gidilmeyin falan şeyinden çok kurtulmuş durumdayız. Mesela o bir devrim aslında eğitim anlamında. Ama Akademiyle de alakalı çok biraz bir ortaya koyuyor yani bu oranın, bu metro hareketiyle tam alakalı değil yani ama bu internet kultürünün ...bir isimlerinde, Aaron işte Short's'ın intihar etme sebebi de sonuç olarak J-score'da olan davası üzerinden. Yani akademinin bu tarz bilgileri kendi tekemini tutup... ...bunu ee, paralı şekilde yeryüzülüyor olması... ...ama halbuki bilgiyi üreten insanın bunu girmeye çalışıyor olması... ...ve öyle giren bu kurulun, enstitüjinin bu gelinimi yavaşlatıyor olması aslında şu anda büyük problem. E, buna tabii meslekler özelinde baktığımız zaman... Ee, Diplonun değeri değerli bunun o mesleği icra mı ki, nasıl bir yetenek veriyor, nasıl bir sans veriyor, şey ile alakalı. Çünkü e, yani diyorum ben e, ne diyeyim, işletme mezunu değilken bir işletme sahibi olabiliyorum. Ama e, tıp bitirmediysen doktora yapamıyorum. Ama yetirince çalışırsam yapabileceğimi giri giri de aslında tartışmalar e, çıkmadı ya Yani Şu anda hala. E, ...kritik olmayan mesleklerde dönüyor bu şeyler. Yani meslek tanımalarının ıkılması, işte e, burada tabii ki yandan bu kişilerin de olduğumuz için bazı şeyleri, bazı meslekleri de itibarsızlaştırma gibi de üstlüğü oluyor. Yani, ama bu taraftan da birbirimizin, yani mevkular ikisinin zaten bu teknik bilgi e, monopolisi üzerinden bir iktidar sağlığını kırmak olduğu için, yani teknolojilerin kritikleşmesi olduğu için. Çok cümleyi varmıyor. Ha, e, dolayısıyla... İlk olarak bu yakışık sınıflarından daha bir elektrik, yazılım, mekanik gibi alanlardan başlayıp belki diğer platformu veriyor. Bu JSTOR davası nasıl ilerledi? Bunu takip etmeyenler için reza anlatabilir misiniz? Ee, en sonunda akademik yaradık. Şey JSTOR şeyi çekti galiba. MIT davasını çekmedi. Ee, sonra bir, bir aksat etti. Sonra bir serbest bir ama çok ağır baskı altındaydı. Orada böyle bir mutluluğu iptal de, yani. Şey yani Hikâye şu, e, e, bir e, de, e, başını söyleyeyim de, e, gidip makarneleri tabanını alıp bir bilgisayara yükleyip bir yere upload edecek. Çünkü ondan önce de beşer yapmış. Mesela şey var, bir hukuk davası, eskiden olmuş bir davanın e, belgelerini almak için Amerika'da işte bir yerlere başvurmanız gerekiyor. Bürokrasi var, çok anlamsız. Her halka açık, bir datadan bahsediyor. Net halka açık. Ve burada tavsiyeler bedava yani evet. herkesin böyle eşit davalar sonuçlarına bakma hakkı var. Büyük ilgilenince kaç kupon için herkese bedava. Sonra tümü dijital sistemini geçiyorlar ve e, internette parayla satmaya başlıyorlar. Bu adamların bir alternatif site açıyor. Ama hani sen parayla aldığın dava sonuçlarının buraya yüklü. Biz buradan herkese ilk buradaki dava açıyor. E, ne kazanıyorlar? Ya, Acildiyor dava. yani. yani. Davalar. Sonra Jey soruyor ki, MIT'deki odaya girip oradan CSI olarak makaleleri çalıyor. O videoyu kaydediliyor ve yakalanıyor. Ondan sonra bu hikaye geliyor. Yani ondan sonra bilgi, yani o üretme şeyinin tartışması falan gibi geliyor ama orada Aaron sıkıştırılıyor ya yani, nasıl evet, bir şey. Orada da MIT'in verdi bazı politikalarla. Yani. O muhteşem bunu yaptıktan sonra orada kamera yerleştirilmesi tamamen delil toplamak. Bazıları için MIT'in de ne kadar kül gibi istediğim taraftan kendisini çok bürokratik, politik bir durumlarını gösteriyor. Ee, İskele ee, Şimdi hepimiz temel olarak 5 kişiyiz. Ee, Zaman içinde artıyoruz, azalıyoruz bu Ama hepimizin kendi farklı birini varken, ee, konuşu olmak istedik de böyle bir araçlık. İşte İskele Fikriy'de bir ee, güzel kişi değil. İskele farklı oradan geldiği için bir adres aslında. Ee, birer bile yok, o ee, yüzden yani şirket oluştan var, herkesin yaptığı iş yani. ama ee, tabi biz böyle yerler geldikten sonra da farklısinler farklıydı yani kimizin dokşis bazı konularda farklar, bazı konularda var. aynı. Ee, farklısinlerden işte bahane <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani dediği işte o şey meclisi. Mesela, Peki, bu bir mekan bir şey üzerinden artık benim çocuklara eğitim vermeye başladı ve oradan başka bir kanalda çıkıyor. Ee, üniversite derslerinden atölyede vermeye başladı çünkü artık derslerden istemiyoruz. Onun yerine o derslerden çıkıyoruz ama okuldardaki atölye al hala. Rezavet. Dertte çalışma. Evet. evet. evet. Ee, evet. İşte, bir şey yani oluyor. şu an Neyse. tüm bu hani şey, tasarımlarını işte beraber çalıştık. Cover, Space, falan. Yani aslında temel bir ihtiyacımız olan şey insan gibi internet bağlantısı ve elektrik olunca bayağı hızlı, belli bir çalışmaya başlayalım. Ee, İçerisini şey olarak tanımlayabiliriz, yani bunun aslında ilk çıkışı bu tarz mekanda, ilk çıkışı MIT'deki FabLab yapısından geliyor. Dijital bir ritim olduğu derler Ama bu tanımın, e, FabLab'ın da uluslararası bir e, lisansı olduğu için belli makinalara sahip olmamız lazım. Dolayısıyla bunu da alternatif modeli olarak manyak respetler çıkıyor. Manyak respetlerin herhangi bir tanımı yok. Yani bir yerdeki manyak daha dikiş bazlı bazlıken diğer yerdeki daha e, ne bileyim perme bazlı olabiliyor. Bizimki daha elektronik bazlı bir türden. E, <gülüyor> Nezdir? Belasın içeride de hani. E, bir yandan da derdimiz şu yani içerisi, bizim mekan biraz seni paltıklı olarak geçebilir. Ee, dolayısıyla yani biz içerideki makinelerinin turşusunu kurmuyoruz. Dolayısıyla isteyen kurulabilir. Ee, ama şey var mesela, oradaki bir sürü model var ya işte, kovar bir, kohol, bir var, kablalar var, üniversiteler var falan. Bizdeki daha çok, dediğim gibi yine hızdan dolayı aslında hızlı olabilmesi için tanımadığımız kişileri açmıyoruz ama tanışma dışarıya yani hmm. Onda bir sorun yok. Dolayısıyla bizde değer verdiği içeriden biri şu, aynı alanda çalışıyor olmakla ilgilenmiyoruz insanlarla. Aslında yan yana çalışabilme becerisi var mı yok mu diye bakıyoruz ve bu da e, doğru yanlış diye bir şey değil, uygunlukla ilgili bir şey. Yani sen birinin arkada bulunduğun odada çalışmaktan mutlu olmayabilirsin ve çalışamıyor olabilirsin ve bu kişiyi kötü yapmaz yani. Farklı tarzda olabilirsin ve buna dikkat ediyoruz. yani o katta çalışan insanların birbirlerinin e, özel alanlarına ne kadar müdahale ettiği, efendim şu vaktte çalışırken, abi yemek yiyeceğim ve falan diye sorup sormadığı, gideyim çok basit şeylerle e, bunlar belirleniyor. Ya da mesela bir sorun çıkmadı nasıl davrandı, yani söyleyememesi falan en, e, sevdiğim en sevdiğim şeyler bir şey yani sinirlenmeden rahatsızlığını dile getir. Okey çözelim çünkü yani aptal değiliz o kadar otururuz anlarız her şeyi konuşuruz çıkar. Çıkmıyorsa deriz ki tamam sonra çözeriz. Yani bu zor bir şey değil ama Türkiye'de çok yardım bir kültür değil yani. Konuşarak, çünkü paradigma değişikliği dediğin şey, problem varken yasaklama getireceğin yerine yeni bir fikir bulma değil mi? Zaten biz de hızlı bir şey istiyorsak buna doğru ilerlememiz gerekiyor. O yüzden çıkan problemleri oturup beraber bakıp gözlemleyip, his sistemimize bakıp, bir olması gerekmiyor, çözmeye çalışmak. Bu teknik ve hızlı ilerleminin şöyle bir e, avantajı ve dezavantajı oluyor. İçerideki herkesin birbirinden bağımsız olması aslında bu yerde bunu sevdim. Çünkü herkes birbirine bağlı olursa, hani üstün kalabalık baştıkça hızı yavaşlar. Onun yerine biz daha böyle bir para, herkesin tek başına koşabileceği bir alan e, yaratmaya çalışıyoruz. Bu e, sende bir ne yapmalıydı şimdilik? Çok fazla, ben şey söyleyeyim bu eğitim sanat şey söyleyeceğim mesela geçen sene şöyle bir şey evet, <gülüyor> evet. Evet, şimdi bizim yani normalde kapatıyorum hani, mesela öfsesi falan düşünüyorsun zaman insanları e, sınıflandırmak sınıflandırıyor bütün belirtek belirtiliyle falan bakarken aslında hepimizin sahip olmasının zorunlu olduğunu düşündüğümüz bir iletişim becerisi var ve bu aslında hepimizde yok yani e, hani ben mühendislik geçmişliyim etrafımdaki arkadaşlarımda da bu tarz sosyal İktilerin kimisi de daha az, kimisi daha çok olduğunu e, görerek geldim ve benim en temel tekıntım şeydi e, iletişimimin zor olduğu insanlarla iş yapmaya çalışıp o ara dilleri farklı insanlarla diz konuşumu bulmaktı. E, de aslında diğer bir şeyimiz o yani tam e, olarak bizle, veya, benle veya Agar'la veya diğer bir benzer konularda çalışıyor olmak tabii çok küçük ihtimal ama esas mevcutu o iletişim e, ...becerisini geliştirmek ve bunu yani mekansal kültürden kastımız aslında bu iletişimi çözmek. Yani iskeplik gibi çok e, rünki bir yapı değil, kopyalanması, tekrarlanması falan çok basit bir yapı. E, ama içerideki insanların iletişim becerileriyle aslında biraz alakalı, teknik becerileriyle kesinlikle değil. Ve olayların yapış açısı ve hani şeffaflık konusunda ne kadar e, böyle rütel şekilde dürüst olabildiğine de alakalı yani kendimizle olabildiğince... Yani kalabalık olunca öyle şeyin güzelliği oluyor. Birbirini e, takip ediyorsun veya onu düzeltiyorsun. ''Ağabey sen şöyle bir durdun ama şimdi de böyle diyorsun. gibi gibi şeylerin üzerinde hep e, günlük hayatta maruz kaldığımız simlasörünün üzerinden sağa sola kaymak yerine hep birbirini demgeli tutan da bir e, yapı oluşuyor. Ve full hata yapmaya da açık yani yapıyoruz da orada da barış olmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, belli bir şey oluyor. Mesela biz bu... Gidince sakinlik meclis açtı, feslik Facebook grubu kendi aramızda konuşalım diye şey i̇şte oldu falan. Sonra arkadaşlarımız yormaya başladı, daha çok arkadaşlarımız yormaya başladı. sonra 100-200 kişi oldu falan. Feslik burada biz özel konuşamayacağız, biraz gelen olmaya başladı. Bizim meyil burbaç çekildi. Sonra o eski Facebook grubu büyüdü, şu an 1000-1500 üyesi var ve bir şeyler paylaşıyor, bir topluluğa döndü ama biz nesnel çok fazla olmak. Marka etmiyor, bir şey bir şey yapmıyor. Sadece reklam bir kampanya varsa işte onunla abi hani yapma falan diyoruz. O kadar. Onun dışında bir şey yok. İşte biz bir bir şekilde bunu duyurmama üzerine. Gittik. Yani markasılar. Bu hafta şey e, Mehmet Erkek çok güzel bir yorumu oldu. Mesela bu logo var işte. Yani bu markasılar şimdi yani diyor, ama logo var. Logoyu yapan kişi bir öğrencilerinden birisiniz. Ay yani ben size logo yaptım. Yolduk. Bize koyduk. Da bu görseli de o yaptı. Hatta başka bir öğrencimdi ben size bir tanım yası yazdım. Çünkü yazamamıştık, neyiz biz falan diye. Biz de onu koyduk, o duruyor hala bir şeyde. Sonunda zaten bir şey dedi, logonuz varsa ayvayı yersiniz dedi, yani markalaşırsınız dedi. Ve hatta bayağı da aklımda, şeyden, evet, alamadım şeyleri, dataları, logoyu da açalım. Yani onu da Creative Commons'tan insanslayıp açalım, herkes kullansın. Çünkü güzel de o bu işaret, hoşunuza giden bir işaret, mouse var, şey, o, anahtar. Ee, güzel yani bu köyde o yüzden mesela o şeyde geri çekilmeye çalıştık ama bu geri çekilme çok ilginç şeyleri gerit etti ee, aşırı hızlı bir şekilde haber olmaya başladı, duyurmaya başladı falan e bizde e, bazı gruplar tarafından taciz edilmeyi açtık yani şirketleri arayıp ajansları da e, tüketmişler sormaya başladılar falan ve biz uzun olduk ve orada mesela atarlanmaktan yani şey yine kurum gibi davranmama hani dedik ki büyük kurumlar Öyle değil, evet. kurumun Twitter hesabı var ya falan evet. böyle yani... Kurumsal kim, kimlikler aslında biraz geçiyoruz. Yani iskele bir kilidinin kurumsal kimliği, atıyorum 1 ee, bölü 5 oranında benim kadar küçük bas, işte 1 bölü 5 oranında bayi her kadar babacan falan bir şey çıkıyor. Dolayısıyla içerisindeki insanların oluşturduğu kimlik olunca daha tenis temiz ee, bir iletişim daha. Sağlıklı oluyor. Evet. İnsan oluyor. Çünkü şirket dediğin kişi şey yani siz dediğin LGBT'nin işte o şey gök kuşağına bir şirket paylaşabilirim. Şirket kim ki zaten? Yani şirket, şirket, size soruyor. Size... şirket size ne soruyor acaba ya da ne talep ediyor? Yok işleriyle ilgili mesela diyor ki işte şöyle bir iş yapmak istiyorum. Böyle bir iş yapalım mı diyor. E, Okey güzel bir şey. Nasıl bir iş şöyle. Ama diyoruz ki yani sen bu işi anlamamışsın. Çünkü teklif ettiği şey yanlış. Ha ne yapayım diyor. İşte şöyle şöyle yapıyorsun falan. Sonra bakıyorsun Böyle adamla bir yarın saat danışmanlık veriyorsun. İşi yapamıyor diyor. Ee, Diyorsun ki yani 3 hafta sonra oturup böyle konuştuk. ne yapalım yani kabalık etmek istemiyoruz ama bayağı kabalık edeceğiz yani. Dedik böyle şöyle güzel bir 30 günlük eğitim programı hazırlık. Böyle dedik A, bunu aldık, aldıktan sonra arayın falan dedik. Aramadıklar bir daha mutluyuz oluyor. Kaldı yani. Yani de, bu burada hata yapma dediğim şey gibi yani anlamıyorsunuz bir sorun var. Bir şey geliyor. Çünkü şirketler gerçekten soruyor böyle yapısal olarak hastalıklı, yani hastalığı ile insan silahlandıklı Şirket e, psikolojik teste soktuğunuzda bayağı paranoyak falan e, delil çıkan bir yapı aslında. Doğal olarak öyle. O yüzden insanların içinde yapılmaları anormal değil. Yani bu normal bir şey. Ama biz de o iletişimi öğrenmek için bazı da işte hatalar yapabiliyoruz ve bununla da barışırız. Çünkü demin dediğim gibi yani ee, doğru diye tanımladığın şeyin hassasiyeti senin e, obsesyonun ilgili. Yani doğruyu sürekli daha iyi tanımlayabilirsin. Ve yani, bunun sonunda böyle epistolojiye girebilirsin, bilmem neye girebilirsin, hermöte girebilirsin. Doğru tanımladığı sürekli değiştirirsen bu e, senin obsesiyonunla ilgili. Bizim buradaki şeyimiz herkes kendi tarzında kalabilsin üzerindeki obsesyondur. Yani işimizi yapabiliriz, zamanımızı verilmek yapabiliriz. Saçma sapan şeylerle uğraşmayalım, kötü bir proje geldiğinde ama ihtiyacımız var deyip almak zorunda kalmayalım, sevmediğimiz işleri yapmayalım üzerinden. Ama çünkü bizim, mesela şey iyi bir konu o? Sonuçta işleri dolaşıp zenginliğe geliyor ya, yani para ya konu. Paranın değerli olması sebebi, biz bu bayağı olduk tartıştık. E, Paranın değerli olması sebebi opsiyon makinesi olduğu iddia edilmesi. Yani dedim ben size 100 milyon dolar verdim, ee, sizi Moğol'u sanıyorum ve dolar geçmiyor. Zengin değilsiniz yani, o böyle bir kağıt. Parayı bir şey ve dönüştüreceğin şirketler varsa, yani kapitalizm o ülkede şeyini örmüşse, anı örmüşse sen bir sürü often alabilirsin gibi gözüküyor. Halbuki da değil. Mesela bu akşam istediğin yerde kalabilir misin? İstanbul'da böyle herhalde 1 milyon tane ev var. Kaçında kalabilir onun için o para değil, ilişkili değil aslında. Yani iyi sevilen biri olmak kapıyı çalıp evde kalmanızı sağlayabilir. Ya da çok arkadaşım olmasını sağlayabilir. Çok para olması bazı otellerde kalmanızı sağlayabilir. Otellerin çok birine de evleri çok ne benzemiyor mesela. Opsiyon çok acayip şey. Biz bunu unuttuk 2300 yüzyılda. Şirketlere girdiğinizde şirketler sizi 5-10 yıl çalıştığınızda artık oradan ayrılamayacak hale getirdiği için asıl opsiyonlarınız darablanma fiyadır ve biz bunları oturup yani zenginleşmenin ne olduğunu opsiyon üzerinden falan tanımlayıp daha sağlıklı ilişkiler daha güzel kaynaklar kendini daha iyi tanımak çünkü sen kendini bilmiyorsan iyi bir yemek yiyemezsin. çok basit yani rastgele kandırılır gidersin falan gibi, gibi şeyler. Namans başlama yolunda öncesi ne var mı çok uzun süreler bu çalışmalarınız için e, full determinist aletlere alışkınız veya hani, kendini ...mükemmel tekrar edilen aletlerine baktığınızda bu patentleri görüyoruz. Ama bu patentleri insanlarda görmek Aile ee, bir koniklik getiriyor yani. O yüzden biraz da durumları insancılayla iletişimine çalışıyoruz. Yani bilgisayar bir problem çıktığında kendini kapatırken veya organı kapatıp e, açman Ya ...insanlıklara da bunları bu hali geliyor olması biraz komik. Ee, onun için de, ne var, şimdi geçen gün maka, e, Evet, şey, bir tane, benim Boğaziçi Hocam'a ben daha tanımıyorum da bir kaos indirdiği bir şey yapıyormuş galiba. Öyle toplamda değişik konular konuşuluyormuş. Biz ismini aldım, hep sözlüğe falan. İşte e, hoca hakkında çok kötü bir ilişki şey var. Öğrencilerin aslında böyle aşağılıyor, bakın şu makaleyi diye. E, makale çok güzel bakar, benim çok hoşuma gitti. Öğrencilerine işte sorular sorduğu zaman nasıl cevap verdiklerinden bahsediyor ve şey diyor yani basit bir yapay zeka makinesi gibi cevap veriyorlar diye. Son... <gülüyor> Dakikada ne dedi? Şu kelimeleri de söyledi. <gülüyor> nasıl bir cevap verirsem hani topluluk tarafından okelir. Okay ben yani orca bunu yer falan gibi. Yani anlamar ama di odası evet, en iyi. Bu evet yapaydı bunu. Onun cevap formu vermek falan diye böyle bir makarist var. Uzun çok bir çoktu güzeldi makarist. İsmi nedir? Ev ee, bakmam lazım. Ya da adamın ismi nedir? Hemen bakın. Onu tamam, gördüm. Çok yeni tanıdım bunu. Yeni insan. Yeni insan ama söyledi insan. Nasıl? Nasıl? Evet. Ben test buluşmanızı da izledim. Tamam. Bununla öyle değil mi? Evet. Harika ee, yani neler <gülüyor> aranabileceği belli bu fikir. Problem çözmek ya da yeni nesile neler aktarılık, bütün ortada. Ee, i̇lk kısmını çok çok ayarsak, benim sorumluluk bir şey sanat tarafında yaptığımız şey e, tam olarak bir yere dönüşecek. Yani analog bir yazılım olarak mı tarifi olarak? Nasıl e, başlıklandırabiliriz bunu mesela? Anlamadım. Sanat tarafında değil. Ya sanat tarafında nasıl başlattık, başlat başlatılabilir mi ya da nasıl algılamalı algılamalıyız? Niş yüzü. Yaptığınız şeyleri. Her şeyin bir iş e, bir tekniğin böyle harcılığını çarpmakken diğer iş tamamen kararsız olduğunu biliyor. E, o yüzden ya, o çok ayrıyız ya. Bizimle konuşmak lazım. Ve çok farklıyız de kartçı olarak. Yani mesela ben kendi sanat versiyetimi söyleyeyim. Ben sanatı kullanıyorum. Yani sanatçı falan özde olmadığında ilgilenmiyor. E, çünkü sanat dilde kullanılan bir kelime ve insanların adetliği bir sıfat vesaire benim işime geliyor. Çünkü e, bana e, uğraşmam gereken bazı şeyler beni kurtarıyor. Yani çok basit örnek vereyim. E, eşime sanatçı olduğumu ispatladığım zaman sanat projesi uğraşmam. Ve onu rahat etmiyor. Meşrulaştırıyor yani. Ya da mesela e, ben etraftaki topluluk benim orada saçmaladığını düşün. Söyleyeyim gelip saçmalıyorsun demiyor. Sanatçı diyor falan. <gülüyor> yani. Bu, bu iyi meşrulaştırma. O zaman bunu konuyorum. Başka ne oluyor? Sanat topluluklarının etrafına olan insanlar genelde e, kültürlü, konuşmayı seven, agresif de olabilen, sorunla becerisi sahip insanlar ve benim çok sevdiğim bir iletişim profiline sahipler. O yüzden sanat platformlarında işini sunmak ve ona saldırı yapılması çok hoşuma gidiyor Çünkü benim daha iyi düşünmemi sağlıyor. Buralar okey ama diğer tarafı anlamadığım birçok tarafı var. Mesela ee, yaptığımız röportajda hani Eser satılır mı Eser falan? Yani sana Deniz Yılmaz'da bir şey yapmıştım, şey, Şayiroğlu. E, o satılabilir mi, satılabilir mu diye sormuştu. İşte ben mesela para konusunu kendi aklım işlerimi hiç anlamıyorum. Yani anlamak da isterim yani çünkü finanse edebilirim yapıyor. Bu da benim de problemlerinden biri. Ama anlamıyorum mesela bildiğim yerleri var, bilmediğim yerleri var. Sanat projesini çıkartırken de kendi oksesiyonlara bakıyorum, yani ben bu konuda bununla uğraşmak falan diyorum. Çok bireysel yetişim kuramayacak bir şey ise göstermiyorum. bir şey ise ihtiyacım varsa göstereceğim mesela Ben de mesela durdurmam tersi, ben, e, Yok hiç ama olabildiğince bu çalışıyorum. Çünkü benim e, etrafımda dolandırıp sevdiğim metralar biraz daha işte, biyosanförlerle falan herhalde. O yüzden bunu dolandırırken ne sizin diyorsun? bu hisler basit yani dijital. Diğerde aslında insanın e, bu duygu durumunu nasıl bir şekilde modellemeye çalışıp yani insan makineye indirgiyle onu gösterip makine makinalaştırmasını sağlamaya çalışmak gibi bir şey bende. O yüzden olabildiğince işi bitirmeden bile sürekli insanlara denetik bir tepkilerini toplamak gibi bir bilmiyor mu? Yani diğer yalnızlık hiper mevcudu bazı da yani Bir de Deniz alanından biraz bahsedelim. Ha evet. olsun, biraz, de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şey azıcık şunu konuşalım. Ya işte dolaylı hep. Eee mesela internet hizmeti istiyorsan, davacı varsa sizinle tek kişilik bir oda film izliyorsun. Girmeden önce sana şey ihtiyaç mı diyorlar. şey tek kişilik bir oda film izliyorsun. E, ama film işte özel bir şekilde çektik, özel bir şekilde kastım yani e, kurgusu kırışık. E, filmi izlerimizden önce de bir tane EEG sensörü tükürüyor. Aslında bir taraftan bu ticareti nasıl istemiyoruz? Cevaya sahip popüler science bir aletin şeyi vaad e, ettiği şeyler konuşurken daha kolay. Veras bu bu sensör işte senin odaklanma miktarını alıyor, stresini alıyor ve ona göre filmin senaryosu değişiyor. Yani herkes bir parçayı aynı izliyor. İlk parçanın sonunda şeyin izleyicinin görmediği bir argümant, işte sakin sam beyli bir parçanın, bu eski şey gibi. E kitapları gibi evet bekirdim, kendi maceraları yazan kitapları vardı, o o, o tür e bir fikirdi. Diyor bir iş ya şey e ne var şu an? O diyor işleri geçiyor. E i̇şte Yunanlı Yunanlı sanatıyla bir yere uğraştım. Bu e kalp atışını şeyin seslerine bağlayan bir ses İşte yani Şeyin seslerini yaratan şey insanların ritmi, insanların ritmi, kaynatışları üzerinden böyle şeyin farklı ses kimliklerini insanlar gibi yaratıp ee, nabız sensörleri üzerinden o sesleri kelimelerin <gülüyor> bu farkı sanırım. Bir taraftan bir şey, kısım çok çok da böyle bir iş, şey, yani bir şeye uğraşırken ee, onun neye dönüştüğünü çok genelde okum edemiyorum yani bir enstelasyon mu dönüşecek yoksa oyuncağın mı dönüşecek yoksa başka bir şey mi hiçbir şey mi şaka mı olacak ben bilmiyorum ee, onlar işte yüzden şeyler var işte bu Brainless e, gibi bir oyun yapmıştık o da yine main dağılıyor da araba yarışı şimdi e, sonra başka ekipler de enteklonomaya başladık her <gülüyor> şey Epiton diye bir mimar operatif mimariyle uğraşan bir ekiple biraz en tehlikeli oldum. onlar kimitik heykellerle yapmaya başladı. Gibi gibi farklı farklı çıktılar oluyor. Ee, ama genel nüfus aslında ki dediğim, dediğim o e, akademi ve diklam şeyini kırmayla alakalı. Yani e, benim eğitim alın veya background kimya ol diyebilirim şey. ama e, ya yani öğrenmekte düşenmemek aslında. Biraz da belki de ödetebilirim. Senden en az üniversitesi yapıyoruz. Sen devletin zilmazı mı? geçmeden önce bir şey söylemiyorum. Bu üretimi ne şekilde paylaşıyorsunuz onu merak ediyorum. Çünkü illa ki bu sanat ortamında ya da belirli bir ortamda değil anladığım kadarıyla o kanalların daha farklılığıyla ilgileniyorsunuz. Belki tamamen benim değil. Yani ne, söyleyemedim. Benim Ölüğü küçük canlıktım. Yani i̇zleyiciyle buluşma anını hangi farklı şekillerde tasarlıyorsunuz sonra sorayım. Ee, bir taraftan hani, atölyede gelenleri gösterdiğim şey oluyor. Veya atölyede şey diyor, veya gösterim gibi yapıyoruz. Ee, çok insan gelsin hepsinden tepki yapıyoruz, toplayalım diye. Ee, onun içinde sahiplere katılıyoruz ama bir taraftan da bu işlerin sürecindeki yani işten bağlantısı olarak için içeriğini oluşturan bazı parçaları da işte yolculuğunda paylaşıyor. Yani, Teknik nohav aktörü anlıyor. Ee, eğer dokumentasyonu falan şans eseri şey yapıldıysa da istemek oluyor Bir de galiba sizin kendi yani, yerde toplar, onu en iyi sanat festivalleri. Amber. De var. Amber festivalleri genelde hani e, işte bizim bir kısmını denk geldiği şey. Hatta en denk gelen amber diye diyoruz. Amber. Onun dışında çok güzel bir, bir Amber. festivalleri var. E, benim kendini içinde bulduğun yol daha hani e, galeri sergi koleksiyonun üstündens daha festival ve topluluk korusuyla ilgili. O yüzden o o, o, o dönemler mesela çok değil, daha çok festivalde oyuncağı oyuncuları. Bir değil. şey soruyorum evet, evet. Osmanlı çağında zamanında yaratıcı kodlama alanında yani en çok iyi bilinen sinema şairi Sun Dalgalar Sergisinde birçok sanatçının, işte Erdal İnci'nin e, Can Başçıoğlu yani Dalgalar Sergisini kitapçım yaratıcı e, sen yaptın. Evet. E, bu biraz sanat dünyasında gibi yani serg bir sergide bir işin aidiyeti ve işte sanatçının adı, sanatçının ünitliği, o eserin karşısında bir patent olmama, bir arada yapmak ve e, e, işin satılamazlığı edi, sahip edilemez. Çünkü Hı -hı. kullanıcı deneyinin üzerine, o kullanıcı deneyinin çoğaltılması üzerine e, odaklanıyorsun. Bunun delirde ya da sanat ortamında nasıl e, görüyorsun? Hiç bilmiyorum. Ki. Benim de bu kadar ters zırh beraber. O tabii şey işte. Delirde akim için yani bilmiyorum. Çok ters de değil en yani, yani şimdi koleksiyonerlerde kendilerine nasıl şekillendirici rejimle yıkarıp hani art sanat tesisinde gördükleri için aktör olarak sadece satın alan bir şey değil. benim için şu anda ne yapabiliyorsun peşinler. O yüzden kullanıcı odaklı olması da onu çok geçersiz kılmıyor yani o da koleksiyonları bence e, kışlakça şeylerin bir tanesi olabilir. Yani. Saklama saklama şey. konusunda bir problem var yani Koleksiyon, koleksiyona alabilmek konusunda çok ziddi bir problem. Deneyim tasarımı o anki dışarıya yani o kişiye özel yapılrsa doğru Hı. yani ama genelde biz böyle bir şey yapmıyoruz i̇şte yaptığımız şey herkesin kolaylığı. da ben bilgisayara tercüme ediyorum. Hmm. Ama o tercüme, birebir bir tercümedir hani ben ne kadar kendimi katıyorum, senin kafamdakiyle benim çıkardığım ne hmm. kadar bana hmm. ben. Yani yorumlayıcısın o. Evet. Kaçınılmaz bir <gülüyor> kolabrasyon hmm. ortaya çıkıyor ve o motorşit üzerine hmm. bahsediyorsun. Peki de. bu arada yani çok bilmek istiyorsanız sağlıktaki sergi burada nereye oturuyor? Her tercih aslında ha, ha, bu, o, bu, bu, bir işlem alıyor. Ya. Oleküsyonel bir yer aslında. Yok, Özge'ye sordum. Ben size genel olarak <gülüyor> yani, sorayım. Ben İstanbul'da olmayan birisi olarak sorayım. O Sergi çünkü iki ayrı koleksiyonun işlerinden oluşuyorsun. Üç. üç koleksiyonları, işlerinden oluşuyorsun. Ama kopyaları da var diyor Hatta gözlerin de işi vardı. Kopyaları var derken? Bazı işlerin türenleri de var diyor. Ha evet. Çeviri. Nasıl bir ilişki? Onu yapmayacağız. Koleksiyonlarından yapılan bir seçki şu anda. Sanfı Eoğlu'nda. Evet. Ee, belki şey en şey enteresan olması Hı -hı. Ön işlerini, kendilerinin isimlerini öne çıkarmadan daha çok böyle bir sergi oluştu. Hep arka planda kalmaları. Çünkü genelde haliden özellikle ekonomist sayfalarına alışkın olduğumuz için koleksiyonlar bulunan tıklamalar ve özel karar harcılıkları. Onun biraz daha tersi bir durum değil. Çok siyah beyaz bakmak gerekirse ama bu konuya trendi bilen veya mesela bazı videoların trendi vardı aynı olanlar ama şimdi orada ki şey anlattığı şöyle bir fark var bu ki Biraz daha şöyle diyelim ee, sen e, kavramsal sanatlılarda bir yağlı boya eser fikri düşünüyorsun bir ne söylüyorsun onu yapıyorsun sen yed, onu alıyorsun Hı -hı. sen biliyorsun durumun Hı -hı. yani e, bunu kabul etmişsin ama e, ama burada işte fiziksel olarak bir iş var ve yapılmasıyla da Selden bir iş yani. Tekniği de önemli. Ama orada o yazılımın anlaşılamaması yüzünden okur tarafından hatta bir sürü kişi tarafından. Hı -hı. O yüzden oradaki emeğin nasıl dağıldığı hakkında hiçbir fikrimiz olmaması bunu Nasıl konuşabiliriz? Biraz yani, da o tabi de alakalı. Yani ben operatör olarak çalışmayı reddedim. Çalıştığım insanları kolaylaştırma zorladığım içinde böyle Hı -hı. bir Hı -hı. Biraz müzikte var belki böyle bir şey. Kesinlikle. Yani müzik aslında birçok anlamda onun için çok doğru. Yani şey olarak da, e, bu mesela demin senin isimlendirilmesi isimlendirme sınıflandırma olarak yani yapılan her gibi bir şeyde yeni bir tarz isim çıkıyor ve yeni bir akım isim çıkıyor falan filan. Ve bu çok diğer sanat alanında çok eksik. E, ve bu da iletişimi çok zorlaştırıyor. Aynı şekilde yani jemix'in açık olması, coverlerinin olması falan filan. Müzik anlamda yani ben de, olarak, de bir şey olarak anladığımız şeylerde anlamsı çok şey veriyor ama o biraz fonlarla da alakalı değil mi? Çünkü genel olarak fonlar bir takım hani e, şey çarşerisi belli yani finansal olarak çarşerisi belli bir bu girmeye çalıştığımız için hani işte şu ve şu multi-disprenarity falan filan konularına başvurarak biraz ilerlediği için de öyle hani her işte yeni bir e, konsept kavram da hani çıkamıyor ya da çıksa da hani çok bir... E, şimdi çıkınca aslında o tarz sınıflandırmalar anlamlı olacak. Şu anda her şey kendi sınıfı oluşturmak Saçma oluyor tabi. Orada daha çok üretim o alanda, daha çok üretim yok edince belki şimdi burayı evet. Ama o işte gözümde geliyor işte. Yeni gülsün ise ben şu anda akımların, e, neredeyse mikro akımların falan dövmesine sebebi o değilmişti. De. Zaten sanırım canlısı nasıl tepki vereceğini bile çoğunda bilmiyor. Çok gerilen geliyor artık. Dolayısıyla zaten o tamamen demin dediğimiz hikaye, yani medyanın e, bütün kullanıcının eline geçmesini, rüya e, halkısını değil, ilgili dozisel tanımlamayı başka bir yerden yapman lazım. Yani eskiden kullandığın malzeme üzerinden yaptığım tanınama çökmüş durumda geçmiş olsun, başka bir şeydi. Yani akımlar, günlük akımlar üzerinden tanımlayabileceği bir sürü şey var. Yani şey gibi, e, elimde bin tane hikaye kitabı var. Bunları kitaplar yerleştireceğim, nasıl yerleştireceğim yani bunun için birçok metot var ve yapılabilir. Bin milyon olduğu zaman da metot var. Morfoloji kanalınızı da yapabilirsin, kitapların renklene göre dizilir misin, tarih misin i̇şte Orada, hatta şu an Search Engine'den bu isme size verdiği için, büyük bir hataya ulaşabildiğimiz için, demek ki belki de böyle ilişkili şeyler, yani bu kişi bundan esinlendi, bu bundan şey o Hatta geçen biri muhteşem bir iş yaptılar bu. E bilgisayarda yağlı boya resimlerin analiz edip hangi eserden hangi eserle ilki kurduğunu tespitini çıkardık. Önemli eserleri bilgisayarla tespit etmesine sağladılar. İsmini biliyor musunuz? Eee röportajcı biliyordum Ya çok iyi bir iş. Eee <gülüyor> Demikçi'de şeymiş. Yağmur denizan. Eee posso devo già. Oradan teyini bulursak. Ya bana çok kıymetli geliyor yaptığınız şey. Yani embossing yani hem sanat adına, adına, sanat koymasın o anlamda çok anlamlı görünüyor çünkü biraz gelinen noktada şirketlerin büyümesi gibi sanat bir piyasa büyüyor ama ne büyüdü bilmiyoruz gerçekten sanatın kredisini daha bilmiyoruz ama bir piyasada kurumlar var yani demin şirketler için yani benim şirketleri hiç konuşmadım benim daha erken çıktığım şirketler orta boy bir şirket bildiğini bayağındı bir şirket şey, benim durumumda da bir Şirketin duygusu yok, beni temsilen etmiştir. Dolayısıyla şirket kuruluk yasaları büyümüşken e, onun içeriğini oluşturan fikirler ve kişiler küçüldü. Dolayısıyla ilanlar yok. E, çok az temas kuruluyor. yani Burada iyi sanat görmek için evet. arkadaşlarımın atölyesini yani, ziyaret ediyor. Oradan bunu besleniyor. Galilerden ziyaret ediyor. Dolayısıyla sizin de yaptığınız şey gerçekten. E, dil de olmak sanat dediği için bir yerde yardım de gerçekten küçüyle patlıyor. Kime nasıl temas ettiği herkesin izleyeceği şekilde ne bileyim çok şöyle bir şeye dönüşüyor. Bu kıymeti var ama yani iyi adetli var diyor. Hem sanat hem sanata enfeke yapmaya eriştiği tarafta bu pozitif artırım var deniliyor olası aktim aynı da, da, da alakındır yani bizim mesela e, otel yatırımcılar da genelde kavga ediyoruz çünkü hep satılacak malzemeleri alıp satım peşindelerdi şimdi bir taraftan e, Anadolu'daki üniversitelerde tam da otel yuvasında <gülüyor> evet. yani mesela aslında oteli yediğim kaybetti şimdi otel yuvasında ne baktığını en yaygın hata şey oluyor yeni ütünün kullandırmıyorlar bozulmasın hatası oluyor diğeri işte bu makine sadece makine verdi Mekineler sadece endüstriyel tasarım öğrencilerini falan yani. Benim e, kişisel yaşadığım ilk olan şey, ben ilk devreyi bastırmayı öğrendikten sonra ikinci bastığım devre devre değil fotoğraftı. Çünkü işte Sabancı'da, ben direktörün yapımdayken yanında anda başka bir arkadaşım sana gördü. Fakat üstünden böyle bir etkileşim çıktı. Dolayısıyla bu etkilişimleri arttırmaya yönelik aslında bu Space üzerinden bu atölye tanımı e, bayağı doğru gidiyor. Bunu da şey üzerinden sokmaya çalışıyoruz işte. Yani tam devlet o kadar startup yarışmaları destekliyor ama bu fikirlerin gerçekleşmesi için protip lazım, e, projistik için materyal lazım yani öğrencilerin orada en azından ciddiinden çok farklı platformları veriyor olması lazım. Ve bu da e, spesifik e, bölümlerin öğrencilerine açık olmaması lazım, herkese açık olması lazım. Üzerinde bir iş açıkıyor. En fonskun şey öyle geldi. Elizade'nin ilk halde, Space... Örniyorum, yani rahatlıkla kendimle bir şey yapıyorum, <gülüyor> konuşuyorum. Oradan küçük küçük şeyler çıkıyor. İnanız elekisi beslenir falan. Şu an tam, değil mi belki? Mesela neredesin? Catolyos'ta. Catolyos'ta. Dolayısıyla zaten bir şey yapıyoruz. Zaten <gülüyor> <bu işi>. Yani <gülüyor> ne Onun, onun olması, yani hani doğru yanlış dürütmesi. Mesela... Yani birçok üniversite, okul dediğin yer e, hastane gibi temiz tutulmaya çalışıyor ya. Yani ve böyle muayene yapmışsınız falan oluyoruz. Yani ne yapıyorsunuz yani böyle. İşte, böyle gerçek muayene beyaz şey dedik işte. Böyle biraz, herkes ödürmeye çalışıyor. O yani yüzden bütün yapıları ödürmeye çalışıyor. Ve biraz mesela ben en son ben dört sene devlet üniversitede uyguluk yaptım. Öğretim görevlisi, yılı sektikti. Evet, sonra sene dört sene bölümü yönetim. Direktör ve sektik ve istifalarının sebepleri bunlar yani, orada yani medyalab diye bir şey yaptı, sıfır sermaye kurmuş bir falan filan uğraştık. Neyse ayrı konu, yani meslek bise okulu kristalimi aldı, Avrupa'da ödül aldı, uluslararası ars-sektörü e işi oral öğrenci oldu falan yani, öyle işler oldu. Laboratuvar kapatılma sebepleri çay ocağı varmış falan. Yani artık dediğim gibi yok <gülüyor> yani değil mi? Yani çerden çok abeselik işsel şeyler oluyor. Şimdi bu Çay şey bir konu biliyorum. Yani konu şey oluyor. Ee, siz o yapıyı bozuyorsunuz ya üretime geçtiğiniz anda başka bir yapı kurduğunuz için o bir şekilde uzunsuzluk yaratıyor. O yüzden kendi atölyemizi açmamızın en büyük şeyi yani hani şey dedim ya seviniyorum, iyi geziyorum. Aslında orada şu var. Ben iyi bir şey yaptığınızı düşünmüyorum. Yani iyilik gibi gözükmesi gerektiğini hiç doğru düşünmüyorum. Ben bayağı bencil ve doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani ve gerçekten herkesin de çok süre zamanında bu modellere içinde görüyorum. Çünkü günümüzün teknolojileri ve günümüzün kültürü bunları gerektiriyor. Ve gezi mesela bunu çok net tetiklemiş bir şeydir. Ve geziden dolayı da bu tarz bizim gibi farklı alanlarda bir sürü grup onu görüyorum. Bayağı ciddiyse batıyor, kapanıyor ve tekrar açıyor yani. Çok yani mesela yerlerinde köşe kapandı şimdi. daha bir şey vardı. Üst kat komşu işgal etmiş galiba. Şimdi mesela yani ufacık bir şey ama Türkiye'deki sanat alanı değiştirebilecek yerler bunlar mesela. Bu kısa sürede. İnşaat tekrar açılacaklar, olacak. Yani bu bir vardı, kapandı açıldı. Ekonomik modemler çöktü tekrar yapacak falan. Yani bizim bu modeller üzerine kültür biriktirmemiz gerektiğini, bunları çalıştırmamız gerektiğini, bunları kopyalamamız gerektiğini vesaire yayılıyorum. Ve bunun kesinlikle şey olmuş yani aksi halde yaşıyor gibi hissedemiyorum gibi geliyor. O yüzden bana şey gibi gelmiyor yani e, bu kararlar mesela biri şey dedi. Ne güzel işte çocuklara programlama dersi veriyorsunuz. Böyle şey kafası yani hayır işi yapıyorsunuz falan. Ben şöyle düşünmüyorum şahsen. Çünkü ben eğleniyorsam onu yapıyorum. Mesela Osman çok eğlenmiyor ve gelmiyor der. <gülüyor> Osman'ın asıl öğrencileri yolluyor. Mesela <gülüyor> onlar da eğleniyor. Mesela bunları konuşuyoruz. Yani diyor ben ama yani masterize derslerden daha çok keyif alıyorum diyor. Biraz daha o bodywork seviyorum diyor mesela. o yüzden ilk tepimiz "Master dersiniz, autoplay dersi." dedi. O onu yaptı göstermede ve yani doğru modeller bunun. yani gerçekten iyilik yapma kafasından değil, hmm. sağlıklı olmak için bu dinmeyi korumamız lazım. Çünkü iyi iyi temizliği. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> yani sadece onu şey gibi görmeyin dedim. Yani biz fazladan bir efor daha doğumdaki rekoru değil aslında daha inandığımız ve yapmamız gerekenin peşinde biraz koşmaya çalışıyoruz aslında. bir teknik gibi geliyor bana biraz. Bir soru. Siz bunu sunarken ya da gösterirken Maker değil de başka bir şey de hissediyorsunuz. Bir şeyler ne hissediyorsunuz? Aynı etkiyi gösterir miyim sizce? Sizin Maker ne kadar kendini bilmediğiniz değil bu da bilmiyor. Yani... Ben daha önce çok hoş meşhur oldum. Yani ben şu ee, an <gülüyor> gibi... Maker kelimesi yani ya yaptığınız şey zaten yani... bilmiyorum ki size soruyorum ben efendim zaten bunu benim biliyorum üzerinde şey diyor şimdi make hareketi, bagir akba, yapay zeka şair Deniz Yılmaz şimdi ben bunu make hareketi, hareketi yazmadım mesela bir şey olarak aslında bir iletişim sağlıyoruz şimdi yaptığımız her şey sanat diyemiyoruz Hı. ama kişiye diyemiyoruz o işleri yapmaktan kendimizi alı da veriyoruz ee, ve bu noktada make hareketi ve ya bu söz konuları meyker da bu noktada çok ki bir nokta oluyor. Yani işte 14 yaşında 2 çocuğun e, maaş kilo fırlatan topu yapması sanat değil, oyuncak da değil, silah da değil, o yüzden meyker ediyorsun gibi bir şey. Yani e, o anlamda bence iyi bir iletişim istatvizi oluşturuyor. Enerjik olmaması ve belirli sınıfın altında yer almaması çok, çok özgürlük. Niye icat değil? Yok oraya çıktı işte. Yani icat İyicat kelimesi zaten kullanmıyor yani. Zaten icat, yani. Yani, zaten icat, yani, icat değil. Bu arkadaşlar. Yani. Şimdi Ama bakar şimdi ne demiştim yani? Sanat kelimesinden bahsetmiştin, Değil mi? Niye sanat demiyorum gibi bir şey evet. demiştim. Şimdi yani değişik. Bence çok kıymetli. İki yönden. Bir hani her gün halinizle başlamışsınız gibi. Yani işiniz gücünüz veya işte uğraşlarınız değil için elinizin altında ne varsa, ki bu hepimizin elinin altında var, bilgisayar, yüksek kapasiteli, başka elektronik parçalar veya aletler buradan başlamışsın bu cidden hani farklı bir şey. Diğer taraftan şimdi o gündelik hayatımız içinde işlerimizi sürdürürken işte işleri nasıl yapıyoruz meselesi hani bu... 5 bin yıllık falan bir mesele. Niye bunu söylüyorum? Boşuna söylemiyorum. Şimdi tekne. Teknolojideki tekne. Yani Grekler sanat için bunu kullanıyorlar. Ve şey diyorlar işte. Tekne vardı bu know-how. Yani bir şeyi nasıl yapacağını bilmek sanattır ve oradan bunu ikiye ayırıyor. En azından Platon Hani zirveleri sayıyor bunu. Yunan düşüncesini. Poezis ve Poezis diye ve işte Poezis dediğim Hani birebir maker, yani tercümelerinden biri. Yani bu, hani poet aynı zamanda şair de, şair için de maker derler Gregler. Yani maker kelimesi çok yüklü bir kelime. Hatta tartışmalarınızda yani biraz bunun farkındalığı var mı olması da şart değil zaten siz olsunuz yani bunu gerçekleştiriyorsunuz. Tez istediğimiz şey işte balıkçılık, ne bileyim... Ee... Demircilik, başka başka herhangi bir şekilde yüzü olan yani bir kullanımı olan bu sanat, hayatta. Sanatte. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Tam işte onlar gibi şeyde İzledi. ve hani o teziste koyus arasında yani bu maker'lık, e, maker derken koyus dediğim şey ne de, bir şeyi hani görünürlük e, dünyasına getirmek bir şeyi veya mevcudiyete getirmek. Ama hani nereden getirdiğini çok da bilmeden sanattaki gibi birazcık yani o yüzden hani sanatçı da en azından poezisin altına koyulabilir tekne yani teknoloji daha üst başlığı olarak biraz sizin ki o ikisinin arasını bulmak gibi diğer taraftan bu yönden de aslında yani ciddi bir hani insanların hani bunca yıldır hayatlarını sürdürürken bildiklerimi düşündükleri şeye dair de bir pratik olarak da bir eleştiri var. Yani bu yönden de çok kıymetli. Ama tabii o tartışma uzun bir tartışma. Hani Ama İskele orada işe yarıyor. Işte. Biz İskele 47 ya. Ee, ben ben seviyorum bu tanımları, etimolojileri vesaire. Arada okuyorum kucamayı. Merakımdan yapıyorum aslında. O yüzden mesela öğrenciler, üniversite öğrencileri ürettiği platform mesela kapalı bir grup var, tekne iskieleye bağlı olmasından falan yine aynı <gülüyor> espirlerden ee, ama şey gerçekten de e, şu ilginç mesela bu kodun dojo deniyor bunların çoğu bizim üzerimize geldi orada yani, icatla icat aslında çok alt başlıklarından biri niye Türkçe bir kelimi kullanmışlarsa biz baya uğraştık yani, Türkçe sohbet mesela diyelim import geldiği için okey yani zaten bu kültürdeki insanların çoğu neyi nerede nasıl kullanacak ilgilenmiyor çünkü sen yön ben yönlendiremiyormuş o şeyi zaten ben ona maruz kalıyorum. Sadece biz bunu nasıl algılıyoruz? Nasıl, yönden, nasıl kendimiz belki hafif manipüle edebiliriz? Ya da nasıl manipüle edilmesini engelleyebiliriz? Falan en fazla yapabiliyoruz kavram tarafında. Ama ilgilendiğimiz şey zaten bu kavramları ayırmanın yarattığı hastalıklardan kurtulmak için onun hepsini düzgün dizebilmek. Yani eğitim, sanat, iş. Evet abi bir yapım hepsini yapmalı. Çok basit yani. Gerçekten yani sanat demeyebilirsin. O bir diyebilsin Ben bahçeyle görüşüyorum diyebilirsin mesela İş demeyebilirsin. Yani i̇şi de bu arada para kazanmak için iş değil. Bunun hep para bambaşka bir eksen İş dediğimiz şey günlük agresif sahada bir şey üretme becerisi ve o deal'ları yani o gündemi tatil edildi. Eğitim dediğimde başka bir gündem. Çünkü çocuk sana çok acayip bir gündem geliyor Günümüzde çoğumuz Çocukların, yani 10 yaşındaki çocukların ne bildiği hakkında zevrek ilginiz yok. Çok acayip ürkütüleri, o da başka bir gündem veriyor. Şimdi i̇şte bu gündemleri takip edilme ve birleşmesi çok keyifli bir şey yapıyor. Ve bu da her zaman hepsi olacak diye de değil. Biz geçen dönem ders vermiyoruz, yorum falan değil. Dersleri kapattık mesela, bir dönem, dönem ders vermiyoruz. Ve i̇şte bu dönem yine vereceğiz falan gibi iddia olarak şey var. Ben şunu e, açık, çok kısaca anlatayım. Geçtiğimiz <gülüyor> vaktinin sistemler çok optimize yani optimize ola ola artık nefes alarak yer kalmadı ve bir şeyi herhangi bir üretimini e, bir amaç uğruna yapmıyor olmak aslında yük olmaya başladı. Biraz aslında o o o kısımlarda oynuyor hissediyoruz yani yükle zerre alakası yok sadece yani hava sağlığımızı korumak için yani yapması yani çıksın. O yüzden e, mesela ben şeyde yeni yeni bir kılmaya başladım işte e, atıyorum. Model konusunda iyi değildi. Ya oturup çalışayım dedim. Oraya yani bu öğrenme becerisini e, tekrar gerilen, e, geri kazandım. Yani öğrenmeye üşeniyoruz. E, bir taraftan da kendimizi belli bir alanda tanımladıkça diğerlerini umursamıyoruz veya başkalarının işi gibi Ama hiç alakası yok. Ve o pariyeli kırınca bir anda hakikaten baya bir özgürlükler yaratıyor yani hani bize çok imkan var artık işte dediğim gibi evet. ya yani bunu yapabiliyorsun İslam bak zordu yani ben hatırlıyorum 15 yıl önce zordu bir konuyla ilgiliyorsan o konuda kitap bulmak falan çok zordu yani fal fal gezerdin saflar kitapçılar bulamazdın yurt dışından almışlar zordu şu an böyle bayağı böyle şöyle tık tık tık indiriyorsun a falan çünkü yetişim kaynakları var bilmem ne var ha İslam'da şöyle toplu eğitim veriyormuş. hadi gidelim çok hızlı yani o yüzden bilgi değersiz bir halde neredeyse ve gerçekten gidip istediğimiz şeye ulaşabiliyoruz o yüzden kendini bilmek çok daha değerli bir hale gelmeye başlıyor Çünkü ne yapmak istediğine dair bir tekniği oluyor yani bir şey söyleyeceğim bir de e, maker ismi yani yapma sürecini e, kendini bilgiyle uğraşırken biraz kaybetmek yapmanın aslında bilgi bilgiyi, ama sadece yapmak derken sadece aynı şeyi tekrar etmek değil ama bilgiyi sürekli proses edip onunla böyle bir şeyler, bir deneyin vermeye çalışmak, bazen bir şey yaparken onu öbürüne o anda bir şeyler bulmak. Yani pratik bir tasarım metodu. Aslında modernizmi önce her şeyi planlıyor en çok mimarlıkta var. Önce bir çizeriz, ondan sonra birileri onu uygularız. Onun yerini daha çok yapıştırırken yarısı... Biraz da en basçı. Yani mesela, endüstri ve mesela biraz daha öyledi. Aslında endüstri ve tasarımcıları daha maalesef mimarlar gibi. Yok, pratikte de değil de eğitim alırken ya da gerçekten sahada uğraşırken... Yani birileri e, yani profesyonel olarak yaptıkları işlerden bahsetmiyorum ama... Sanki bana ya ben da benim kişisel gösterim. Memnun olduklarını tanıdığın için öyle diyorsun. Yani, evet, sadece Mehmet Ergin komando var e, e, ya. <gülüyor> Yani şey tasarım metodu o. ama normalde tasarımcılarda limarlar da aynı yani. Önce biz bunu çizelim. Globoları çektim, kararlar veririz, ondan sonra ciddiyi yaparız. Ya Bizde çok ciddi ecel biologun teknikleri ekonomiyi ve çok da sert agresif. Yani benim şu anda mesela e, staj yapmak isteyeceğim tek şey... E, şurada kilimci var. İşte, Dikliye konuşma yapmıştı. E, Şevrak söyledim, Mehmet Şevrak galiba. Çeri bayağı. Kim satıyor işte? Kapalı çarşıda mesela. Yani yanında sadece bir kişilerden biri olalım. Bir şirkette bir yer çalışıp size nerede biri sorsam onu derim yani. Daha da çünkü çelik benden yani. Çok acayip sahaya yaptım falan. Mesela ben bütün yapıların çok çelik olması gerekli. Ve aslında bu esnafta o hareket var yani. Ya da usta da var mesela. Yani asıl öğrenme kaynakları onlar ve onların sonuncuları daha hormonal olmak üzere. O yüzden bir sürü... Ekip atölye İstanbul'a gidip onların videolarını çekip e, arşivliyor vesaire. E, yani o agility çok önemli geliyor bana. Çünkü demin dediğim, o planlayan, çizen kişi büyük bir proje ekibinin parçası olan uzmanlaşma sektöründe görev olacak iş için tasarlanmış kişi. Biz zaten o kadar büyümenin anca organik yapılarda olabileceğini, planlanmış yapıların büyümesinin kişiden sağlıklı işler getirdiğini düşünmüyorum ben şahsen. Bu noktada bir şey soruyor musunuz? Bu hani çelik olmanın ve özgürlükçü yapında yaygınlaşabilmesi yani için merkezi ünitimlerin devletleri ve üniversitelerin çöktüğü zaman dahil olacağını düşünüyor musunuz? Çökme değil ya. Çökme yanlış anladığınız için söyleyeceğim. Çökme değil de şu Hayır Şöyle bak dedik ya mesela çok güzel bir örnek vardı. Kamusal alanda ne oldu işte? Yani çıplak gezilir mi? Bence gezilir, bence gezilir. Hmm. Ya bir mahallede gezilsin, bir mahallede gezilmesin. Biz de istediğimiz mahallede yaşayalım, ne olacak? Yani bu kadar tasmaya gerek yok ki. Problemlerin çoğu, Türkiye'deki problemlerin çoğu, çözdüğü çok basit. Sana ne? Ya bitiyor yani. <gülüyor> Sen de gerileceğin topluluğu yaratabiliyorsan bir yerde yaşa. Evet ama o onun merkezi bir şekilde mi? devlet dediğin bir üniversite. Evet. Hep, aslında hepsinden politik olarak sayılıyor. Yani şu üniversite dediğimiz sistem sanki hep onu örtmeye çalışan bir şey. Yani i̇şte bir tek devlet uzmanlaşmaya devlet. dayatan bir şey. Devletin görevinin çeşitliliği korumak olduğunu düşünüyor. Devlet kalsın. Yani devletin görevini hı. çeşitliliği koruma üzerine planlanması gerektiğini düşünüyor. Peki üniversiteden? Heh. Üniversitede. Üniversiteyi kapatmadan mesela gömüştirmek mümkün mü? E, çok konuşulan bir konu bu. Şu an Amerika'da çok ciddi konuşulan bir konu. <gülüyor> e, bilmiyorum yani... ...batsalar ne olur? Galiba bir şey olmaz. Yani bilimsel kurumların kalması lazım. Onun çok ciddi yararı var. Laboratuvarlar yararlı. Ama üniversite batsa ...yani... <gülüyor> şirketler biraz daha ucuz işçi kaybeder, falan galiba. Bu kadar yani, yani. üniversiteyi, eğitim netoplarını değiştirmesi hmm. bir şey oldu. Yani tüm e, dersler online geçtikçe... teoriler. Yani evet, bu teori kavramına gerek Yani teoriyi kavradığınız zaman e, o zaman çok belirli bir ortamda dönüştürür. İsterin de, de geçer yani. <gülüyor> yani. Çünkü her şey saçma bir şey. Yani geliyorsun. Adam böyle. Abi özellikle bilgi yolu. Çek YouTube'a o. Niye geldim ben buraya? Manyakcisin ki yani. Yani enerji kaybısının, zaman kaybısının problem yani. Gerçekten ben bunu çok modern üniversitelerde falan da görüyorum. Yani, Türk üniversitelerin problemi değil. yurtdışında aynı şey var. Abi iletişim kurmayacaksak niye aynı mekan yani Yani ben mi tek bu sorusu görüyorum yani anlamıyorum. Evet evet yani. Enerjiler de çok farkında. Yani, benim şu anda gördüğüm 20 yaş grubu. Üniversite hiçbir inandırıcının kalmadığını, dışarıda çok daha güncel şeyler olduğunu farkında. Hocada onu böyle inandırma ya oyalama sürekli dikkatini yenen bir şeye çekmeye çalışan hiçbir öğrenci. Herkesin ilk bakabileceği evet. şey yollar, koltuk altında yapacak. Evet. Aslında sevgilim biçimlerinde de bu var. Yani normalde mesela geleneksel sanatçı sevgilim biçimlerinde sanatçıyla şanslı insan ya titiz olabilir isen, ya bir şekilde karşılaşıyorsan konuşabilirsin. Buradan hiçbir nekirim böyle bir engel koyduğunu görmedim. Zaten bir yandan da e, yani felsefesinin içinde böyle bir şey var. Bir şekilde bir çoğu bunu paylaşıyorlar. Bir şekilde yani sen orada bir yerdedir o adam. Böyle bir hani, ya da bir telefondan ulaşırsın falan. Eee yok çok, ya. Çok tarzı tarzı ben hiç görmedim ben. bizim ulaşır. için evet. Yani sen ben ayrıca gerek yok falan. Yani. bizim için evet. Sen ulaşırız ama ben hakikaten mesela lise öğrencisi olan çocuktan bahsediyorum. Gerçekten mesela ilk defa salta sergiye gelmiş, nasıl lise sanatçısına ulaşacak Yani ha, evet. isterse evet. ulaşır hakikaten. Doğru. Araştırırsa, kafaya koymuş bir çocuksa. Ama Maker'ın yaptığı iş de çok kolay yani. Hani direkt zaten e, ona ulaşmasa ona ulaşır falan yani. Bir şekilde o kadar da... Yani İstahar'dan öğrenmişsiniz çok fazla yani. Onun <gülüyor> <Manker 'ın> tuvaletini <gülüyor> de çok fazla gerçekten. Yani. Yani, bi de Öyle şey, bir şey. ya de. orta evolüsyon ideal de şey yani işte mesela basit bir şey aklına geliveren ilk şeyi yapmaktan başlayıp sonra oradan bir yerlere gitmek gibi bir pratik var ya o insanları o aradaki bariyeri kaldırıyor ben şey de yaparım bu yani ben tür, bu da istiyorum o da olsun Hı. bu da olsun yani o farklılıklar işte o çeşitlik çok önemli yani burada doğru yanlış yok ee, Bu türler var. Bunları ayrı ayrı göstermek lazım, tutmak lazım. Yani ben anlamadığım bir şey şu yani, mesela okullara bakıyoruz şimdi iki et okul eğitim vereceğini bunu ama hepsi birbirine eğitim veriyor yani. Bu ya saçma bir şey mi oldu ya? Bu kadar binlerce okul var mı? Hep aynı eğitim veriyor yani. Yirmi dört okulların hep aynı eğitim veriyor. Farklı varmış, neymiş bahçeye varmış. Bu mu yani senin farklı? Devrinin, bak devirde O mu yani? Yemeklerimiz size işte biraz daha iyi yapılıyor mu falan? Yani gerçekten o kadar saçma ki çeşitli deliği, çok ciddi fabrikleriniz var. Yani bu size sanat camiası da içinde geçerli. Bütün ödevlerin çalışma yöntemlerine belirtiyor. Yine farklılık var biraz ama yine çok genişliyor. Yani çok daha fantastik platformlar oluşturabilecekken kimse cesaret edemiyor. Ne olacak canım, apartmanda tut bir yerde 300 liralık bir daire aç ve zaten şu an yapan bir sürü fabrikler var. Ve aslında onlar da çok ciddi işler yapıyorlar böyle. Yani bu tip e, kısa, Kolay yapılabilir, sürdürülebilir, alternatif formlara ihtiyacınız var hepsinde aslında. Daha avantajlı olan yapılar da aslında biraz kendilerini şöyle açmaya başladılar. Bence çok daha e, yolları var ama mesela yine buranın da dahil olduğu internasyonel diye bir oluşum var. Duymuş Hı -hı. olabilirsiniz. 6 tane e, Avrupa odaklı diyorlar. Müze veya kurum Hı -hı. diyelim. Modern ve bincel sanat üzerine toplanan. Kaynak paylaşma, araştırma paylaşma, koleksiyon paylaşma bir şekilde artık hani ben bir karar verdim, bir plan çizdim, dediniz, sizin dediğiniz bir planım var, o şekilde ilerleyeceğim değil. Bunun gerek devlet tarafından desteklenen yerlerin, gerek özel kaynaklar tarafından desteklenen yerlerin vardı. bir sonuç oldu yani. Biz sürdürülebilir değiliz, garantinin CEO'su veya yönetim kurulu değilse yerin burası olmayabilir. Keza Refah Devleti diye tanımlanan yerlerde de benzer sorunlar olmaya başladı ve oradaki müzeler de paniklemeye başladılar ve bu kaynak paylaşımı aslında ee, o daha hantal olan e, kurumlara da yavaş yavaş giriyor gibi hissediyorum ama bence sizden öğrenilecek şöyle bir şey var. Demin ilk başta söylediğiniz bir şey o izleyici değil ve katılımcı yapmak. Mesela yine buranın kullanmaya çalıştığı e, cümlelerden bir tanesi. İşte biz izleyici kitlesi değil, katılımcı yaratmak istiyoruz, burayı paylaşmak istiyoruz, kurumun oluşumunu, gelişimini açmak istiyoruz ama Biraz daha evet. diskurda kaldı yine. Yani o yüzden öğrenebilecek çok şey, şey, şey var de. diye. Yani Bizi bu konuda öğrenebileceğimiz evet, bir parçası evet. zaten. Aynı, zaten ama öyle. işte o neler öğrenilebilir izleyiciyi katılımcıya dönüştürmek tabii ki eski bir konu ve eski bir sohbet ama Yok, e, bilmiyorum. Yani, Konuşulacak bir şey, şey var şey. Bir şey. Şimdi ne kadar sapır bu ne kadar izleyici çok sanat işin içine git sokuldu. Hatta beni işte bir şey bir sende yaptın bu gerçekten ya sen de yani bir kere sanatçı diye böyle sanı maker çok mütevazi bir tanı yani ee, ve ya sen de yapabilirsin gel otur ve ne, sen kendin ne istiyorsan yapabilirsin yani hani ben sana bir şey ancak işte tekniğini paylaşıyorlar falan. yani hani, o anlamda bambaşka bir nokta bir kere bir, bir şeye çok aslında girmediğini düşünüyorum bu hani Sanat tanımları ve şeyler içerisinde aslında bence zaman zaman düşünüyor maker insanlar çünkü bir şekilde o konulara giriyorlar ama sanki onu özellikle de bir böyle bir itmek olduğunu düşünüyorum tavrınızda yani ya da ona bir mesafeli davranmak olduğunu düşünüyorum çünkü bu yapıvermek aslında tam tersi karşında, karşında kelimenin yeni çıkmış kelimenin anlamlını olması e, kültürtün olmadığı anlamında geliyor ya. Dolayısıyla tüm o hülyatın e, baskısından özgür. Yani şu anda tanımlıyoruz kendini ve istediğimiz gibi tanımlıyoruz. O yüzden herkes de kendimize tanımlayabilecek gibi bir özgürlük katıyor. Evet. Ee, ama diğer diğerlerden işte hani sen sen açısından sen açısından gibi bir sürü her şey böyle tanımlıyor. Ayrıca olduğu için bunu bir ayrı oluşuşamadı hala. İndiz Yılmaz mi? Evet. İndiz Ya bu şey güzel. Bu açıdan olarsan... Ee, i̇yi bir öğretim. Atölyede ya ben normalde gerçekten sanat üretimi yapmakta çok zorluyordum. Ee, Avusturya'da işte bir sene böyle bir şansım oldu. Orada bir sürü iş yaptım. Sonra döndüm Türkiye'ye ve hocalık yaparken falan olmadı. İşte atölyede açıktan sonra hedefim buydu yani bunları yapmaktı. Ee, şeyle ilgileniyordum yani. O önce yaptığımda resim çizen robot vesaire bir şeylerdi. Ama bunu biraz daha şi sosyal tarafından girmek istedim çünkü o kadar yazıcı değilim yani bir şeyler yapabiliyorum ama... E, ...basit yapay zeka algoritmalarını kullanabiliyorum vesaire. Neyse şey bilmem, posta gazetesine bir robotu, kendi yazdığı şiiri... E, ...yol deyip kabul ettirirsem, ya da yani yol deyip bu deneme sürecini yaşarsam... ...bu dedik olur yani. Çünkü yurdumun şairi diyor, o zaman robot bir vatandaş durumuna gelebilir mi? Yurttaş olabilir mi yani, deniz, yürfası falan? Neyse gittim işte şey baktım ne gerekiyor işte postigastik de şey yapmışlar yani diyor ki vesikalınızı yollayın adınız soyadınız kendiniz akla kısa bir bilgi falan işte deşiğimizi yollayın diyor. hadi vesikalık lazım. İşte postigastik işarelerin tamamının yüzlerini tarafı işte bir tane hocanın bir makalesini buldum bir yazılımında bunların ortalamasını alan bir yüz çıktı ortaya işte görüyorsunuz belki de şurada şey de var e, Facebook'ta e, girincesi hesaptan girmiş olabilir Şöyle diyeyim. Şahin Deniz Yılmaz diye bir sayfası var. Ee, artık çıkıyor. Başta hiç çıkmıyordu. Çünkü Deniz Yılmaz Türkiye'deki en popüler isimlerden bir isim oradan geldi. Başta Mehmet Yılmaz'dı. Sonra dedim ben kimim? Erkek olduğuna karar veriyorum. Hemen ünlü seks isimlerle bir araştırma yaptım. Deniz çıktı. Yılmaz en popüler soru Oradan rahatlığı. Neyse biraz daha saati gelir. Ha. Ee, ve arkadaşlarıma buyurmadım. Ee, Bayağı şey, yüzü bu. O fulllukta algoritmadan kaynaklanıyorum yani aslında. Ve ee, reklam da sadece. Çünkü kimse bir şair, hiç arkadaş onların bir şair serfesini beğenmiyordu. O yüzden Facebook reklamları satın aldım. Bir eğitimi diliyorum. Reklamla bin çiğlik topluluk oluştu ve laygı menler çıkmaya başladı falan. Şiirleri başta bayağı kötüydü. O süreci de biraz yaşatmaya çalıştım. Ee, bakalım en başlarda neler yazdı. Başkalarının işçilerini falan da yazıyorduk. Mesela şu, yazmak çok mutlamak, frapan yayınlamak, kuş pazodun demek, mitos adaklamak falan gibi gidiyorduk öyle. Kuyak sistemi falan yazmıştım ama şey yapamıyor yani. Heceleri yapıyor, avuz mezni falan onlar da iyi yani bayağı. Mesimleri, sesler falan güzel ama genel çok kötü. Sonra e, bunları çünkü normal sözlükten yaptım. O yüzden maklar o yüzden var. Sözlükte çünkü yazıyorum yok, yazmak var. Ozan yazmak için herhalde bir sözlük olmaması lazım. Metinleri tarayıp yaptım. Bu biraz daha iyi oldu. İşte Akil geçilmeden olsun tarafların ön ve sorduğum toplumları. Ama gazete metinleri falan giydiğim için rating barındıran özden adımları falan yazıyorum. <gülüyor> Dağmur ki şiirin kendine ayaklı terminolojisi var. Ben de, ben de şiir vermem lazım. Bunlara bayağı baksın, sözler yeniden korkuyor. Çoban sen bu yıl başlıyor falan. <gülüyor> Evet, öyle, böyle diyor. <gülüyor> Sonra ben bu şiirleri de verince bu arada yani ben yazıya şey yapıyorum. Yani yazı yazmak kısımlarını testlerini atıyorum. Ama tabii herkes şey böyle yazıyor falan ya. Yani şu şey, mesela bakaryayı göstermiyorum. Bir ucunda bir siyansin bakarya var çünkü. Son şunu yazdı. Bu çok sevdim adamı. Bütün güzel bir kağıda yazdım falan böyle, afiyet böyle fikirlerim falan. Çünkü robot kınayan art muhalefeti diye orada bir satır var böyle. Vay falan böyle. O çok acayip hoşuma gitti. ...ve onu tuttum yani. Bu e, arada genelde şey yapıyorum. Buraya postederken böyle 10 tane şey yazıyorum. En post edebilir seçiyorum. Yani onda bir oranda bir seçme var. Ama... Sen yazmışsın. Hayır. Hiçbir şeyim, hiçbir şeyim. Yani, ben yazmıyorum. Zaten işim tüm keyif yok. Çünkü gerçekten ben bunu... Hı. Ne olacak acaba? Şey gibi bu yani... Çocuk yapmak. Gibi, ama böyle saçma <gülüyor> bir çocuk yapmak falan. <gülüyor> çocuk bir <gülüyor> <ya>. Böyle onunla anlaşma sözcüsü <gülüyor> falan bir şey. Niye A-A-A-B-A? E, ya onları arak değiştiriyorum, unutuyorum, sürekli kalıyor falan. Böyle randomlara bağlayacağım, kod çöküyor, bütün bir sürü şey yapmışım. Hemen devam etmek istiyorum. Anlıyor musunuz? Anlıyoruz Öyle bir şey mi düşündüm? E, diye galiba bir ara şeyden yaptım. E, posta gazetesinde bir ara baktım. Ya bazı şeylere çok saçma ama kararlıyım. Sürekli çok yatırım yapıyorum, bakmam lazım. E, mesela Deniz Yılmaz, zaten 49 yaşında. E, onu sevişti, posta gazetelerinde yaş okuduk. Yer derininde oturuyor çünkü gerçekten yer oturuyor. Basanın üzerinde oturuyor yani. <gülüyor> Falan gibi bazı kararları böyle yolda almak zorunda kaldığım durumdan dolayı. A veya da niye aldığımı hatırlamıyorum. Böyle uzun şeyler denedim var. Ama bir şey ifade etti. Şiir formuna yakın dursun diye orada tuttum. Şarkısı çünkü zaten siz orada oluyor? Nasıl? Kağıda dökülme aşaması nasıl oluyor? Şöyle, ee, bayağı bir şey denedikten sonra bir arkadaşım Cansu işte, Nedirası'nı yapacaktım. Canlısı o kadar çok test yaptım, neyse başka bir şey olduysa kendime geçtim. Bir yazılım yazdım. Bu e, birkaç ay önce grafik tabletle denedim. Şeyle, e, kalem var ya işte, grafik kalem çizim kalem. Onlar da denedim. Olmadı. Bunlarla da denedim. O da olmadı. En son dijital tablet için bir yazılım yazdım. Orada e, mesela A diyor yukarı yazdım, A harfini yapıyorsun. B diyor, B harfini yapıyorsun. Sürekli tren ediyorsun. Mesela 6 kere bütün alfabeyi yazıyorsun. Sürekli de işte 20 dakika falan. Sonra onların hepsini e, karemin hareketlerinden dolayı bir nokta nokta nokta datalarını tutabiliyorsun. Bu dataları kaydediyorum. Mesela, mesela hazırlıklar mesut zor lezzeti dediğinde H harfi harfini bir tabandan 6 ay var. Rastgele birini çekiyor ve oraya koyuyor. Yani diziyor. Ve CNC makinede o aynı yaptığı kalem hareketini yapıyor. Şimdi CNC normalde sen bir resim çizip bunu çiz dediğin zaman insan gibi çizmez. Mesela önce saçma sapan iki çizgiyi atar. Sonra bir köşeye gider bir kare yapar. Sonra bir köşeye gider bir kare yapar falan. Çok sinir bozucudur. O yüzden ben o akışı da insancık olsun diye arda arda ekledim mesela. Neyse, güzel işine dikkat edin bakalım. Videoda görüşürüz. Hani, düzgün yansın diye açılı tutacak aparatı falan. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle garip, garip. Böyle garip bir aparatlarla bağlıyoruz. Sonra bir arkadaş Karaköy'den aradık areti aradı buldu, bir deney ölçme şeyinin parçası. Bu arada arada çok iyi şeyler yazıyor böyle ne oluyor falan diyorsun böyle yani <gülüyor> ne, ne, şey mevsimlerden aykandeyiz falan diyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu olamaz mı? Çünkü şimdi algoritma şöyle çalışıyor. Mesela uya eğer, karar verdi. A, B a aynı ve da vermiş. Uya türleri değişiyor. Kafiye huzurunu falan değişiyor. Neyse. Sonra son, son kelimeleri atıyor. Ama niye göre atıyor? Dildeki şiirlerdeki kullanım frekansına göre atıyor. o Dolayısıyla çok mantıksız olmuyor. Şimdi diyarlarda kelimesinden önce dener gelmiş diye bakıyor. O yüzden saçmalamıyor artık. Taşıdığın diyarlarda demiş birimiz. Ede atıyorum sırasından, sırasından önce sırasında gidi ikileme olarak kullanmış olmak. Mesela yüreğinle sarı verdiğini kuramaz çünkü yani. Yüreğinle sokağında yazar normalde bilgisayar. Sebebi şu sarı verdiğinden önce yüreğinle kelimesi çok kullanılmış. O rastge edikleri o yüzden iyi yaratabiliyor. Markov Chain analiz dediğimiz aslında çok eski bir teknoloji. Neyse sonra şeyler baya düzenleye başladı ama düzenli düzenliyesinde şeyden yapıyorum bu arada kaymağım da okuyor dağ geçiyor bu saçma sapan falan diyor böyle ya yani burada bu yüzleri böyle tek tek modelleyen falan girmemiz diye falan neyse ee, sonra kaymağım da canlandı ya yani bu şey hani oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, <Açıklar>. falan mıc? Ne anlıyorsun? Onu yazdın işte diye de böyle. soruyorlar deniz nasıl? muhabbetlerle tamam daha Artık postaya yollayacağım. Yollamaya başladım postaya. Ee, Yolluyorum. Tık cevap yok ama burada şeyi falan da yazıyoruz. Yani mektubun üstünü falan da kendi yazıyor falan. Böyle çok böyle mekanik hata olmadığı sürece hataları da tutuyorum kağıtta. Böyle mekanik, robotik hatalar olunca onları yollamıyorum. Hani ayıp falan diye. Yani i̇nsan da olsa ayıp hata yaptı zaman ayıp yollamaz falan diye. Neyse yolladım ben bunu. Yayınlanmıyor tabii şeyleri. Her gün alıyoruz ve zor da bir süreç. Yani her gün bütün şiirleri okumak koyduk, <gülüyor> gazetek falan. Böyle 30-40. günden sonra artık dedim yeter. Telefon açtım, ben anlamadım yani süreçte mi sorun var diye. Ee, sordum işte, nasıl oluyor o süreçte. Direkt yok diyorlar, yayınlıyoruz falan diyor işte. kişi. Mektupla yolun ince falan, ha o biraz daha zor dedim. Bunu tahmin ettim çünkü mektubu artık sana bırakmış yolunmayı. Yani dijital olarak yolluyorlar çünkü copy paste Direkt direk dizgiye geliyor, resim orada falan filan. Öbürünüz kenar dahtara, <gülüyor> şiiri koy işte elimle gir. Falan gibi sorunlar var. Ha dedim buradan gol yiyeceğiz. Ama yemesin diye son 5 günde mail de attım. Onlar da elinden aldım. O sırada telefon projesi şöyle bir şey oldu. Ee, Orada kişi dedi ki kim için soruyorsunuz dedi. Ben tabii zaten başka bir arkadaş için diye falan dedim. Böyle dedi, durdum ismini versem mi vermesen mi falan. E, sonra Deniz Yılmaz dedim. Ben hatırlıyorum onu dedi. Çok saçma şiirler yapıyorlar. <gülüyor> tamam, Doğru olmuş. Yani beğenilmemiş. Çünkü o aslında beğeni kırıkları farklı bir şey. Mesela bu şiirlerin çoğunu modern bir şairin kitabı gibi bassan, yiyecek şiirler varken e, bizim bu şeyde insanı çok sofistikeleştiriyoruz. İnsanın zor becerisi sposter şiirini yazmak. Ama bir insanlar yazabildiği için bize zor gelmiyor. Çünkü bütün insanlar yapabiliyor. Yani insanın düz anlam kurabilmesi çok zor yetenebilir. Soyut bir şey yapması değil. Hayvan da söyleyip işler yapabiliriz, biz onları da algılayabiliriz, rastgelelik falan filan, neyse ayrı konu. E, dolayısıyla bu gerçekten e, Bosta Gazetesi'nin şiiri yazan bir robot yapmak e, modern bir şairi takip, et, takip etmekten çok daha zor bir çalışmış, şey. onu öğrendim falan. Burada burada da e, uğraştık konu şeydi, daha çok robot hakları konusuydu, ana temam o aslında. E, uğraştık bir sebebi sormayın, saçma sapan şeyler yani takıntılar ama Konu çok ilginç çünkü, ve şeyi çok seviyorum ben, yani bütün hak savunucuları çeşitli olan enerjinalarını çok seviyorum. O yüzden hepsiyle çapraz okumalar yapıyorum sürekli. Kızıyorlar. E, ama çok zevkli. Yani veganların hareketiyle robotların haklarını çapraz okuma yapmak çok ilginç oluyor. Ya da hayvan haklarını yapmak, ya da feminizmle yapmak, ya da zincir hareketiyle yapmak çok acayip. Yani bir robot nasıl hak kazanırı, o hikayeyi üzerinden çıkartmaya çalışmak ve senaryolaştırmak bana çok büyük keyifliyor ve... Bu hak üzerine mücadele etmek, normalin tanımının üzerine çok iyi fikirler çıkartıyor kafamda. Ancak konu bu. Peki evet. bu ilerliyor mu? Yok, evet. şu an durdu. Ee, evet. İlerleyince işleri tasarlılamadım. Yani yazabilirdi sayfasını da. Durdurmamız sebebi şu, e, şimdi eski güzel geliyor da sürekli aynı şey geliyor. Yani bir developer başında oturup onu update etmediği sürece, ee, aynı tanıtılana gidecektir bir yerden sonra. Çünkü insan çok akıllı bir canlı. Yani bir odaya on tarresi koyuyorsunuz, sergin adım falan söylemeyin. Arada da ilişki kurabiliyor yani. Ya yani biz tema verevi o zaman bir aynı kişiler çık çıkmadığında çok hızlı algılıyor insan. Ve o oradaki mekanizmayı, problemin bilmesine gerek yok. Hiçbir şeyin esneyip, o mekanizma nasıl paterni çıkartıyor ve artık ondan şimdi şey başlıyor ve sıkıcı ayağa gelmeye başlıyor. Bu sıkıcıyı çözebilecek problemi sahip değil. Peki. Denizimans kendini besleyebilir miydi devam etseydi? Ee, o besleme ile ilgili konu ee, kolay değil. Yani benim beni aşan konular var. oyuncu Çeşitli yorumlama öğrenme teknikleri eğitim alması lazım. İşte i̇yi yorumlamayı anlaması lazım. Ben yani sen bir şiir şey yorum yaptığın zaman anlayabilmesi gerekiyor mu sen? O zaman yorum tulları geçinir. Ben. ben şimdi yeni bir şey işledim, bir fikir var bu falan. Oradan zaten bu sorunun hepsini çözüyorum. <gülüyor> ee, i̇nsanları kullanacak birçok işçilik için. Ee, bu sefer robot sadece akla oynayacak, insan işçileri kullanacak. Çünkü insanlar zaten, e, insan işleri çok iyi başarıyorlar. Ve robot onları çok kolay yöneterek aslında bütün maestro'yu oynayabilir bir e, fark ettim. Yani insanı taklit çalışmak çok akıllıca değil. O kendi kimliğini vermek olmuyor aslında. Ee, neyse, orada başka bir şekilde çözmüyor. Ta Taktik etmekten de random bir yerdeki bir bilgi akışını Deniz yılmaza nakretmek gibi bir fikirden bahsettim aslında. Ah. Olurdu. Olur. Böyle bir şey var. Ne diyeceğim şimdi bu arada böyle. İngilizce de mesela bu konu çok ilerliyor. Yani göreyiz son 5 yılda çok acayip sesler var. İşte neydi? Potornaz mıydı? Potornaz. Potornaz. Samu hmm. teşan diyor yani. Girip bakın böyle iki tane, bir tane şiir geliyor size. Böyle bir yazı veriyor Yani işte robot mu yazıyorsunuz falan filan tahmin ediyorsunuz. Hı hı. E sonra söylüyor ve yani böyle inanılmaz istatistikler falan, bu düz yazıymış bu arada. Yani şurada şiir kısmı da var falan filan, Bu de. de Mechanical Turk ünlü şeylerde eserler. Bayağı anlamıyor kimse yani robot mu, insan mı, gerçek mi, değil mi, o seviyelerde izlediğim hikaye. Ben bilerek hani bu oldaki altyapıları kullanıp Türkçe bir şey yapayım, kendi şeyini, o, o posta yılının ilişkiyi yaşayayım falan onları istediğim için Sıfırdan bütün teknoloji kendim yazmak yok kaldı ve canım çıktı. Çünkü Türkçe'de bilgisayar ve dil bilim konusunda kaynak yok. Üniversitelerime yatıyorsunuz, cevap vermiyorlar falan. Yani ciddi alt sorunları vardı projede yaparken. Onlar çok keyif verdi onları çözmeye çalışmak. Ve birçok bu alanda çalışmış arkadaşımı da tetiklemeye çalıştım. Ve umarım onlar da bir şeyler yapacak. Böyle eski yaşamları gibi. Parozada, yani nasıl, nasıl çıktı hı. denizin Yılmaz'ın şekilde Öyle çok net bir noktası yok Yani ben işte resim yapan şeyi yaparken yani... Akıl felsebesi okuyorum biraz. Ee, bu şey var, Hofsteder, Bennett falan, biraz daha iyi bilim adamlar ama popüler tarafındakiler mesela. onları es popüler eserlerini okuyorum. İşte efendim, e, bilim kurgu çok okuyorum, seviyorum. İşte e, bu konu çok şey geliyor bana, uğraşmak istediğim noktaya çok direkt davranı sağlıyor. Dolar bir sürü sorundan, politik bilmem ne şu bu konu karmaşalarından kurtarıyor, beni direkt odaklanabiliyorum. Yani yapıyı, yapıyı da uğraşmak istiyorum çünkü çok net hatırlamıyorum yani bir yerden çıkmıştı. Mesela aslında biraz bu gazete hikayesini getireceğim yani çok çok eskiyendi bir söylenemedi yani o gazete formatında çıktığında ve siz onu bir şekilde değerlendirdinizde ben böyle hiper hiçbir şeyden önce cinayetliyim diye anlamıştım yani hani, enerji çok büyük kandı esas yaptığınız şey. Tam. Ne? Evet. Evet. Tamam. Oradaki espri anlayışı sizce de çok toparlayışı olsun değil mu bu anlattığı bir evet. yani Evet. Ya zaten şu şey... Deniz Yılmaz'ın serpesine gelirsen zaten... Şimdi oradaki o şeyde e, en hoşuna giden taraflardan biri... Şimdi sanat camiasi tarafından algılanmasından çok az bahsedeyim. E, ben bu işi ilk olarak bana şey geldi... Sizin perşemdeniz, İstanbul Modern'de atölye çalışması yapar mısın derdi? Ben de robot atölyesi yapacağım dedim. Tamam dediler. De robot değil. Robot var ya ortada. Sonra ne yapacağımı anlattım, robot deyince insanlar böyle baya bir şeyler diyor falan bunu düşündü dediler O dilini falan dedi. o zaman dövür değişti falan filan bilmem ne. Biz ben gittim, ben baya bir saat böyle kavramsal ağır sunum yaptım orada yani böyle, böyle o hakkı fiyaslamalarımı anlattım falan YouTube'da var. Şimdi öyle başladı, sonra Jeff Talks'da biraz bahsettim. Sonra işte gazeteye çıktı, İşte Ece geldi şeye... Ee, neydi çıktığımız şey. İnsan vardı çıktı. Vesaire, mesela o tip şeyler oldu. Şimdi beni en heyecanlandıranı size söyleyeceğim şimdi. Ya yani en ayrıntısı olan şeydi. İnsan vardı yapılan röportajdı. Tesurlar ee, dışında ama burada yok. <tık> neydi o ikisinden birisi Dangerous Turkish Minds diğeri de incredible He, öyle imkansız tövbeci var ya, dengesiz tövbeşmanistler saçma sapan iki tane Facebook grubu var. Böyle saçma sapan videoları paylaştı, pardon. Biri bir diğer diğerine paylaştı. Aman bak, ne yapmış falan diye. <gülüyor> ve bu benim için çok acayip bir sergilenmedi. Yani ben böyle yorum bile yapamadım. like ettim sadece, farkı <gülüyor> kaldı. Çünkü yani ben nim durmak istediğim nokta bayağı orada zaten. Yani çünkü o o o hoşluk yok, o abzülplik ün, yani bu absürtlüğün bu toprakta yapılabilmesinin çok ciddi bir özgürlük yarattığını düşünüyorum. Mesela Japon takip ettiğim sanatçılar var ve Avrupa'da da görüyorsunuz, Japon bir sanatçı gördüğünüzde deli, çok manyak iş yapmış. Çünkü adamda uzaylı bir görüntü. Adamlar insan köyüze bakmıyorlar ki, anlamlı sanatçı onu yaptığı zaman atıyorlar köşeye. Alman sanatçı, deli iş yapmaması gerekiyor çünkü. Birazcık anlamlı olması lazım, kavramsal metni oturmuş olması lazım. Japon sana saçma diyebilir. Ve o özgürlük, Japon sanatçı da inanılmaz iş yapma özgürlüğü kazandırıyor. Yani deli olabilme oradaki tanımda. çok ilginç formları, çok iyi değerler etmenizi sağlıyor. O yüzden o kesinlikle çok keyif aldım bir tarafı. Yani o saçmalığı abduruluyor. Evet. John Oliver Stephen Hawking'de bir e, söyleşi yaptı. John Oldham'da bir şey söyleyemedim, e, yapıyor bir adam, biliyorsunuzdur belki o söyleşilere şeyi soruyor ee, yani ben bir robotla savaşacağım o kadar heyecanlım ki niye böyle yapay zekaya karşı kötü şeyler söylüyorsunuz diyor. Ben size bir örnek vereyim diye devam ediyor Stephen Hawking diyor ki bana anlatılan en güzel hikaye şudur. İşte yapay zekası olan robot yaratılıyor ve diyorlar ki ilk sorusu bilim insanlarının tanrı var mı? Artık var diye cevap geliyor. <gülüyor> o sırada pişe takıldığı yerden alevler çıkıyor mesela. <gülüyor> ya neyse enge aklıma geldiğini paylaşmak istedim de bu <gülüyor> dünyanın sonu olacak e, taraflarına giden teorileri komik bulduğum için söyleyebilkimize gelmiyor değil ama bayağı giyeceğim. Şu an vurmak üzereyim oysa. Sussam da iyi olur belki. Bir şey. İlk defa robot Hanus'un Batman over here'ini. Hıh. Bir türlü Vatikan'ı koyuyor. Yani şey o kadar o kadar o kadar devanlık bir şeyi okudular. insan bilincim var falan diyor ya. Yani bu onlar e, şüphelim onlar yani. 10, 11, 12. Bu da birinci birinci derece nerede? Yani artık onu görüyoruz. Evet, yani birinci dünya değil. Yani işte, Bana ne şey var? Yine konu baba, baba, kim? Senin ne yapmışsın? Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii de soyadını hatırlamıyorum. Ha, de ee, yani o, o bir kızın adı o da var ya. evet ya. Tamam tut. Eee, adam, e, basın bülteni, e, pardon, basın toplantısı yok. 15 dakika sonra gerçek diyorum. 30 diyorum. Geçici yani karısının çocuğunun androidini yapmış falan böyle, evet, böyle, böyle kafaya koyup kavga sipariş ediyor falan. Yani. E şimdi de acı emekleri üzerine çalışıyormuş. Ama bu arada adam çok robota benziyor. Adam. Ben <gülüyor> <Adam, gülüyor> <adam, gülüyor> <adam, gülüyor> <adam, gülüyor> sen sayım 35 okulda <gülüyor> kalayze kaynak. Bu arada o üst resimde şey iki hali var. İşte şey yazıyor insan etrafında hareket bir şey gördü zaman oraya bakıp yazıyor. ama onun kodunu yazıyor bir şey, robota sonra kodu yazıyor ele diyor ki, robot adını önüne okuyor oral gitti de da okuyor. <gülüyor> (gülüş) (gülüş) <Görektim>. (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) (gülüş) kapasit şimdi. bu değil. değil. Cemil X robotu da sağa çıkarın mı? Şurada bir derçi kalır. robot o. Yani şimdi açık olduğunu anlamıyorum. E televizyon gibi Japon Ha burada böyle yönetiyor mesela. Diğer tarafı geçit kendisi sistemle yönetiyor. Yani robot yani şey olarak sadece e, şey yapıyor. acaba kabukçu. söylüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, evet, şu, şey şu anda bilinçle ilgili ki haberle tamamen hala yalan <Gülüyor> Önceden de yalandı. <Gülüyor> Yemiyor. Artık <Gülüyor> acaba diyoruz <gülüyor> ya. Şey. O nokta başkıyor <gülüyor> mu yani? Bu bir şey haberi ötesinin galiba. İşte, yapay zeka ne zaman? Yapay zeka. Bir testi var ya işte şunu yapalım. Söylemeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Galiba da evet, o da. TÜRİKTESİ. Evet. Yani. Onu geçmişler, yani üç tanesinden bir tanesi diğer. Yani şu an bir... o haberlerin hepsi on yöneşken hastalığı hastalardan çok farklı değil mi? O da bir TÜRİKTESİ de öyle değil. Sadece daha iyi seviyeli olukları biliyoruz, daha yaklaşıklarını biliyoruz. Biz birçok alanında bilgisayar insanı geçtiğini de biliyoruz. Yani en azından, yani satraşta geçmiş zaten eşiklerden biri değil. Öyle Yani o işin ayrı bir tarafı. Ee, benim anlayacağım aslında, ya, aslında kadar. Sizin var mı soruyorsunuz? Yani eskiden de şey değil mi der koronavirüs? Ha eskiden değil koronavirüs. Bazı spekülasyonlara daha çok değinmişsiniz. Her hafta gelecek misiniz? Biterin hepsini. Ben cumartesi için çok zor. Ben cumartesi evde geçiyorum. Yani hafta içi pek böyle e, kendi bir sabaldır aslında şu Ve olması çalışma saatleri çok arttı. şey şimdi çok mutluyum aslında. <gülüyor> çok güzel bir şey. Ve sonunda artık <gülüyor> evde geçmiyorsun evet. şu O yüzden kırk tam yedi. da yeri de ses. Bir kez. Mart da seviyorum kendim aslında. Çok değişik. <gülüyor> İskele'de bu aralar ne yapıyorsunuz? Benimki Amerika projem vardı, o patladı. olsun bir buçuk Şimdi, bir iki tane oraya vücudu var. onların da bir başladım. Bir de geçen Oax diye bir malzeme buldum. Amperin içine kristal kapladım. Dün o çıktı. İşte 3D 42'ler gibi yaptım. Bu bir kristal bir tembileye getireceğim. Ona kışık kışık Bu gece sana bir Aha. Şey çöktüm, en son çözüldü. Senschörlü şey, e, nefesini tuttuğunu algılayan sensör Bir tane şey vardı. Ben geçen sene Almanya'da büyük duyururken böyle sözcük karıştırırken şu Swansea bir kelime öğrendim. Ondan bayıldım. Bu bir şey salças diye Olası bütün hamdiler sizin aleyesine. da sende. Böyle kesin cevap. Şey tam <gülüyor> <gülüyor> Istedim. Evet, ee, onun işte böyle e, biz de nefesimizi sonsuza kadar aktörleski. Ama şey diyeceğim, ama nefes yani nefes sensörleri var ama tuttuğunu algılamıyor hiçbir şey. Ee, önce işte maske denedim, erdemisin seni denedim, şimdi göğüs gibi yaptım. Ee, işte Her adı şeye dönecek. Yani bu arada biraz mekanik işleri geliştirsin var, bu fiziksel şey denesin var. Yani nefesini tuttuğum zaman yapı oluşmaya başlayacak ama nefes aldığı ve verdiği her şey çektiği bir şey yapmaya çalışacak. Öyle şeyler oluyor. Ben işi şey yapmıyorum. Koçta bir kısım arkadaşlar can suat öyle de onlar beraber e, koşucu bilirleri işte elektronik programlama dersleri veriyor. Şu benzin kampında. O baya böyle artık onu çok fazla hep geldi bizi bir şekillendiriyor falan. Zeki geçiyor. Hatta o eğitimi ne kadar kesti filmlere falan ziyaret ediyorlar. Bay çok. Gerçek şeyi artık var. Turlar bu kadar değişti ki yani programın eğitiminin herkes anması lazım, saçları da anması lazım. Sabahın beri bir grup toplantılar oluyor. Oğullar da artık istiyor maneviyetini. Topluyup böyle sekiz kişiye falan, hadi oturup temel programı öğreniyoruz. Çünkü gerçekten şey gibi yani, hani grafik eğitim hayatımın ucunda ama şu adırsın, yapmış şu ama yani grafik mağrursa buluyorsun. Yani. Bu işe biliyorsun, genel bilgi var, kolyo açık falan diye biliyorsun. Programda Hiçbir şey değil insanı sıfır diye ser e bu iletişimi imkansız imkansızlar yapıyoruz. Yani bir giriş sistem mesela yedi yaşlı çocukları öğretiyoruz ve çocuklar öğreniyorlar. O yüzden biraz o şeyi vermek istiyorum. Bir de şey işte bu şövali olacak galiba yeni projenin adı. Şövalinin sistemini tasarlamaya çalışıyorum. Nasıl çalışacağını falan işte yani böyle bir şey gibi bir şirket, bir CEO'su bir robot. Ve şirket çalışanları bunu bilmiyor. Ee, ama gerçek bir hikaye yani olacak. İşte onu yapmış çalışanlar. Bir onlun di yerde, fajilerinde parası olan, Bitcoin'leri olan bir e, algoritma parçacığı, e, insanları işe alabilir mi? Onları işe aktarabilir mi? Yani Nasılsa işe aktarabilir mi? Bir yerde sergi gerçekleştirilebilir mi? Ve <gülüyor> benden ne versi şeyi yapabilir mi? Yani kendini de bu yapabilir mi? Sonra bana raporlaması lazım, en azından yaptığım gibi lazım. Osman'ın işini aldım mesela. Osman'ın işini aldım mesela. Osman'ın işini aldım. Osman'ın işini aldım. Yeseyi Şu an nasıl başlayacağımız ayrı. <gülüyor> Zehre fikrim yok. Şimdi emin dinleyemize nasıl yaklaştık diye başlıyorsun falan. Yani bir his geliyor, bir şey olabilir diye. Bunun teknolojisi hakkında hiçbir ilim yok. Şu an oturdum online business dersi alıyorum. İnsan kaynakları neye göre adam alır. Yemin alakam yok nefret ettiğim konular. Deği gibi onlarca şöyle bir serum yazınları gideceğim bir şey var neydi o serum yazınmış bu ne SAP işte de yöneticiliği arkadaşım onu gideceğim ona tüh şey soracağım falan saçma sapan şeyleri aldım ee, ama çok zevkli yani çünkü çıkabilecek olası İnsan, bir bilgisayar programı neyse insanlar adına Ya da kendi düzenli bir iş yapsın diye yapıyoruz hiç insanları iş yaptırırsın ve onları sürekli yönetsin diye yapmıyoruz ben de ona girmeye çalışıyorum. Hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz. Seni bekliyorum. Gazeteci bir adam, e, bir kitabın ismini de adamın ismini de hatırlamıyorum ama konuşuydu. E, klinik olarak tırnak içinde e, kanıtlanmış sosyopat ve psikopat olan insanların hangi şirketlerin başında olduğunu ve o şirketlerin e, ...nasıl başarısının daha tamam yaptığına dair bir kitap yazmıştım, o ah. arkama geldi. Yani o empati yeteneğinin olmamasıyla, bunun kanıtlanmasıyla, yani o hormonal bir düzende empati olmadığı noktada... ...bir insan nasıl bir şirketi yönetir? Bu, şu noktadan biri, empati'yi bir paramet olarak girmek istiyorum. Hı hı. Yani empati yapı yapmaması için kendi paramet istedik. Yani mesela doğru yalanla da aynı şeyi hissediyorum. Sana şöyle bir, şöyle bir iş yaparsan sana 200 lira vereceğim diye. sen bir de yapma. Bu konuyu verip vermemekte bir karar. Hatta ne kadar vereceğin de bir karar. Yani hatta şunu da yapmayı vereyim de bir karar. Buna hepsi bir konu şirketler. Dolayısıyla bilgisayara ben bilgisayara şey diyemem yani. Verme ya ben ver. Diyemem. Kendisini kendisi deneyerek öğrenmesi gerektiğini istiyor. <gülüyor> çok önemli ama ben yani, yani çok güzel rakob sobaklarda bazı ince en son şirketteki 5 kişiye çok ama <Gülüyor> <internet. gülüyor> tamam, ben Geçen de... gün ben